Aradı Allah seni والله لا يخسر من يشرك به ويخسر ما دون ذلك الاهنا شاء لو الله, الله, الله من من القرآن العظيم وذلك الله ولا ولا العظيم الرارقنا جميع الحمد الله وحلم في خصان تكون Allah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban şehri Şaban şerif benim ayımdır. Buyurduğu kendisine nisvet ettiği ve ettiği değer verdiği ve kendisine salavat şerife okunma emrinin Ahzab suresinin acı kerimesinin kendisinde ne olduğu mübarek Çoban Şerif ayına Kürş bulunuyoruz. Allahu Teala hayırlarına bereketlerini nail eylesin. Amin. Buyurun dua edelim. Allahumme bariklena fi Recep ve Şaban ve belli Ramazan. Amin. Selawat getirice. Allahu Amin. Bu mübarek ay, çok kıymetli ay, insanların gaflet ettiği ay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular, Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok orucu Şaban-ı Şerif'te tutuyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti ne ola? İslam edince, radıyallahu aleyhi ve ediyor. Ne buyurdu? لَا كَسِرُوا يَغْفُلُوا النَّاسُ عَيْنُ بَيْنَ رَجَبَهُ Ramadhan. Bu aydan insanlar gazlete düşer. Gecev-i Şerif girdiği zaman bir, üç aydan girdi, haram ay girdi falan. Her şey haram ayda bilen kalmadı ama Gecev-i Şerif'i Allah'tan biliyorlar. Gecev-i Şerif girdi diye harekete geçerler. Şeregat ah gecesi, 15. gece çok büyük gece onu pek bilmezler. Ama miracı biliyorlar işte. Mirac gecesi falan. Sonra Ramazan içerik geliyor. Bu arada Şaban ayı geldiği zaman insanlar kafete düşerler. Çünkü bizim insanlarımız güçlerini, kuvvetlerini, ibadete şevklerini ve iştiyaklarını uzun süldüremez. Bir kandil, iki kandil, bir hafta, iki hafta teşvik olur. Ondan sonra yine bir gevşeklik olur. Sonra Ramazan Şerif girince tekrar bir kuvvet olur. Ondan sonra bir hafta sonra yine camiler, kerabiler azalmaya başlar. Ondan sonra sonuna doğru bir daha Kadir Geniş'e bir hareket falan. Sürdüremiyorlar. Yani ibadet şeyini, arzusunu, hevesini ve gücünü Maalesef sürdüremezler, hemen gaflete düşerler. Evli Allah gibi değiller, Allah'ın dostları gibi devamlı huzur üzere değiller. Dünya telaşları var, meşkaleleri var, yorgunluk var, hastalık var. Şimdi de yaza geldi bu kaç senedir, birkaç senede böyle yaza gidiyor, yazın da olması ağırlık veriyor, oruçlara zorluk veriyor, geceler kısa falan. Müncan. Onun için Şaban ayı asreti ayıdır. Recep-Şerif'te bir hareket olur. Ramazan-Şerif'te de olur. Arada Şaban-Şerif kalır. İnsanlar ve Şaban ayında yan gel yatar. Onun için halbuki dolaşırun <gülüyor> Alemlerin Rabbine amellerimizin arz edildiği ay bir senelik namazımız, orucumuz, hacımız, zekatımız Hayrımız, hasenatımız ve salih amellerimizin tümünün Allah'ımıza gösterildiği ay, Şaban ayıdır. فَرْحُبْ وَيُرْحَا ve وَنَسْعَيْمُ Ben hep oruç tutuyorum ki Şaban ayında, Allah'ıma amelim gösterilirken, oruç ağzına olayım. Rabbim de baksın amellerime bakarken, eğer reddolunacak bir durum görse de, ya kulun benim rızam için, Oruç tutuyor, ağzını bağlamış açsızlık duruyor. Şimdi onun diğer amellerini nasıl reddedeyim? Der de, Hazreti Kerem'e de, amellerimi kabul eder diye istiyorum. Bize formül öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin amellerinden hiç reddolunacak amel olur mu? Mevla'ya yani işi olur mu? Ama bizim çok olur. 10 gün bize diyor ki, buyuruyor ki, talim buyuruyor ki, siz bir sene bu kadar amel ediyorsunuz, Şaban ayında oruca çok devam edin. Çünkü amellerimiz Mevla'ya gösterilirken oruçlu olalım. Peki ameller Mevla'ya ne zaman arz ediliyor? Bazı rivaatlere göre pazartesi ve perşembeleri arz ediliyor. Bundan dolayı yine Resulullah sallallahu aleyhi ve her e, pazartesi, perşembe ne yapardı? Oruçlu dar. Çok kuvvetli sünnette, her pazartesi perşeminde oruç tutmasının hikmetine de vurgu yaparken bir hadis herifinde pazartesi için la keyon muhullit -um durduğu, doğduğum gündür varlık nimetine şükrü için oruç tutuyorum, her pazartesi, şimdi pazartesi günü doğdu. Tabi burada acaba bizim de doğum günlerimizde haftanın her bırak, senede bir gün o güne denk geliyor. Hicri hesap muteberdir ama siz hep miladiyi tutmuşsunuz gidiyorsunuz. Neyse Allah hicri hesaba döndürsün sizi inşallah. Amin. O gün demek ki tutulsa şükür için güzel olur. Şimdi doğduğum gündür buyuruyor. Ama o her hafta tutuyordu pazartesi. Sen hangi gün doğdun? Ben doğmuşum cumartesi. Annemin rivatine göre Allah rahmet eylesin. Tabi şimdi ben onu hatırlayamıyorum. Cumartesi. E haftanın her cumartesi efendim sağ öyle yaptı. Her, doğduğu her gün. Her hafta. Siz de bari doğduğunuz senede bir gün olduğuna denk gelene tutun. Mesela ben doğduğum gün e, yani Şerval'in 25'i. Normal hesap. 27 Şubat 1965 nereye denk geliyor? Efendim 1385 25 beş denk geliyor. E siz de bu ikibarla kendi şeyinizi internetten çıkarabiliyorsunuz. Orada birkaç hesaplar var onu deneyin, kıyas yapın. Hangi sene doğduğum üç yetmiş. Işte hangi ay çıkar, hangi gün çıkar. Vurun onu internetten hesabı ne çıkar? Hicri hesapla, efendim hangi ay, hangi gün doğduğunu çıkar. Günümüzde, biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, günümüzde meydana gelir, belli olur. O zaman ya her hafta o günü tutsanız, ya o zaman bir de iş çıkarma. Tamam iş çıkartmıyım sana, peygamberimizin doğumu hepimize rahmet oldu, onun doğduğu gün tutalım o zaman. İş çıkartmıyım sana. O zaman ne yapalım? E senede bir gün bari. O doğduğun güne denk gelen günü tut mesela, senede bir kere. E o belki olabilir falan. Ancak ona buna mesaj, e benim doğum günümü unuttun, karısı doğum gününü unutursa karıya hakaretler falan, ondan sonra kocası unutursa kadın zaten hepten koma, ondan sonra birbirlerine sikemler, şeyler doğum gününden. Doğduğumda ne oldu memlekede sanki? Doğduğumda ne hayrını gördük? Nasıl olarsan zaten doğduğu alemlere nur doğdu, onun, onun doğum günü hepimiz için kutlu olsun ve onun doğum günlerinde oruçta olalım yani pazartesi. Ama kendi doğum günlerinizde Allah'a şükür için tutsanız uygundur bana geliyor. Bilmiyorum. Kendi kendime konuşuyorum burada ama biraz seslik oluyor herhalde. Duyan duyar. Pazartesi doğum günündür buyuruyor. Tabi Perşembe içinde ameller Allah'a Perşembe günü arz ediliyor. Her hafta Perşembe günü. Bu haftalık arzdır. Haftalık arzdır. Yıllık arz Şaban ayındadır. Ve Allahu alem ki beraat günündedir. Yıllık arz, yani 15. gün, gecesi mübarek kandil diye ihya ediyoruz gündüzü de on gün, zaten olduğu gün herkes oruçluğu oluyor, Ol, olması çok kuvvetli sünnet. Efendim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Turabul amaliyen ve istenil kamis, bu hadis herifte kirmizide geçer, her pazartesi, ve perşembe ameller Rabbimize arz ediliyor. Mevla bizi yaparken görüyor mu? Yapmadan evvel niyetimizi biliyor mu? E, biliyor ama yine de Allah'ın nesi var? Adetleri var, sünnetleri var, usulleri var. Sistem deyin siz ona, sistemleri var. Mevla meleklerle bu işleri şahit yapmış ve sistem kurmuş. Diyorlar ki bu tarafa bakmıyorsun değil mi? Bakalım o tarafa bak. Ondan sonra, Birimiz asıldığımız kuvvetli aran oradan, şeye göre elektrik meselesi. Elektrik olacağı, ben ona derler, elektrik. Şimdi efendim, Perşembe gün, Pazartesi günleri Mevla'ya ameller gösteriliyor. Mevla bilmiyor mu ne ameleti biliyor ama tek kişi rapor melekleriyle şahit tutacak. Buyuruyor ki, ben her Perşembe oruçlu olmayı severim. Niye? Her hep amelim gösterilirken oruçlu olayım. Allah'ım acısın orucuma bağışlasın. Diğer amellerimi de kabul buyursun. Bundan dolayıdır ki Şaban ayında çok faziletler var. orucunda çok faziletler var. Ee... Şaban ayında oruç tutup bedenlerinizi arındırın ve temizleyin. Ramazan orucuna kendinizi hazırlayın. Femar <gülüyor> ben adamın, fermanı var da niye alıcam? Felsefeyle yarın maçta kavuşmak isteyen, hafta geçerde benimle buluşmak isteyen, üç gün olsun benim ayımda oruç tutsun. Üç gün olsun. Bunun için ne yapın? 13, 14, 15 olsun. Yani önümüzdeki e, bu değil, bu önümüzdeki değil, ondan sonraki efendim. Tarşamba, terşembe, Perşembe, Cuma. Cuma on beşinci gün, bu, bu günümüzdeki gün de biliyorum, önümüzdeki hafta ödemiyorum, ondan sonra kaldım. Yani Şaban ayının on üç, on dört, on beş. On beşinci gece, Perşembe-Cuma bağlayan gece, bizim mescidteki sohbet gecemiz, o gece sohbeti takip edin internetlerden, radyolardan, her yerlerden ulaşırsınız, çok tatsılıklı konuşuluyor şimdi onlara anlatamam. Evet. Ve, İftardan evvel bana salavat unutmayın. Allah salli ala ve sallim. Bu mübarek ayda, evet, bir daha seneye kadar yine Aşa'a Rabbuyallahu anh-ı adân-ı bâti-b-i adân buyuruyor? Sallallâhu aleyhi sallam. اِنَّ اللّٰهِ يَفْكِبُوا فِي عَلٰى كُنْ نَفْسِنْ مَنِنْ يَتْيَتِيْنْكَثْسَنَةً فَا حُبُّنْ يَتِيَنْ يَجَلِي وَا Allah-u Teala bir sene öleceklerin ecelini Şaban ayında yazıyor. Yazıyor derken ecelde yazılmış mı? Ecelde Mevla biliyor mu? Biliyor. Hacı Aleyhi biliyor mu? Bilmiyor. Ancak ne zaman biliyor? Berat gecesinden beraat gecesinde dosya teslimatından sonra biliyor. O zaman Geçen sene berattan bu seneye kadar kimler öldü gördük. Daha da kimler ölecek onun 12 gün var? Göreceğiz. Bir gün kala bile ölüyor. Çünkü geçen sene perattan yazılmış. Bundan dolayıdır ki ben Şaban ayında oruçlu olmayı seviyorum. Niçin? Ecelim geldiğinde oruçlu olmayı istiyorum. Ecelim geldiğinde ne demek? Efendimiz hangi ayda vefat etti? Doğduğu ayda vefat etti. Hangi ayda doğdu? Rabbül Evelen'de doğdu. Rabbül Evelen'de vefat etti. Buradan masabı nedir? ecelinin kaderi yazısı geldiğinde oruçlu olmayı istiyorum. Çünkü Allah bana iman selametiyle seni kapamayı yazsın Fazbu Kerem'im. Hepinize yazsın Fazbu Kerem'im. O zaman ne yapalım? Oruç bunlara yarıyor. Yani ecelin geldiğinde oruçlu olayım. Burada bir maksat nedir? Şaban ayında kader dosyası bir sene itibariyle teşkil ediliyor. Kime? Hacza'yı Aklama. Ne zaman? Hangi gece? Merahat ediyorsunuz. Peki oca efendi, gece oruç var mı? He? Gece oruç yok. E bu ecelin teslimatı, Berat gecesi. Değil mi? Hadi amellerin arzı, günü. Yıllık arz, gün. Ama ecelin takdir teslimi, gece. Hangi günü oruç tutacaksın ya, işte sen geceden niyetlenmiyor musun? Yarın on beşinci gün mübarek, kurdu kuşu oruç tutuyor, hayvanlar yemiyor verat günü. Sen o niyeti zaten gecesine girdiğinde, yarınki gün orucu oruç a niyet etmek itibariyle ameller neye göredir? اِنَّ مَلْا مَعْلُمْ بِالنِّيَّا <gülüyor> İftar ederken bile, hani on dördüncü gün doğru oruç tutur diyorum sen, on üç, on dört, on beş. İftar ederken veya yemek yerken ne diyorsun? Ve amel etiyorsun ki, senin için oruç tuttum ve ki, amen tu, sana iman ettim. vallahi l kûl gâs partû rüzgınla oruç açtın. Veri sordun edin, ne veytu? Yarın orucuna niyet ettin. Sen de 14. gün tutarsan da, iftarında da yarın orucuna niyet yaparsan, zaten o geceki taza ve kaderlerde sen nelisin? Oruca niyet misin? Gece orucu tut. Oruca niyetli olduğundan, ecelinin hesabı geldiğinde, Oruçlu olmayı severim. Anladınız? Ne anladınız? 13, 14, 15'i tutacağız. Yani, ayın kaçına denk geliyor? Ben şimdi tam şeye göre yani. Bunlar şeytenen var abi. Haziran Temmuz. Adam maaşını bilir. Bordüroyu bilir yani. Bordüroyu Haziran'da geçiriyor. Şaban desem tatronuma veriyor. Adama da kim Şaban'ı ne yapacağız? Ne diyorsun şimdi? Yani e, Daraat'ın günü ne diyor? Cuma 13, de, 13 Haziran Cuma mı oluyor? O zaman siz ne yapacağız o zaman? 11, 12, 13 Anladınız mı? Haziran 11 12, 13 Ama o efendim ben 3 gün tutamam Arkadaş 3 gün tutamazsam da mutlaka Tabii Allah bir mani vermesin, hastalık falan olmasın. Mutlaka tek günde olsa 15. gün. Yani ne diyorlar? 13 Haziran Cuma'ya geliyor diyorlar. 13 Haziran Cuma'ya geliyor diyorlar. Bu 15. gündür. Mutlaka 15. tutun Allah'ım kolay etsin, kabul etsin, fazlalık edemeyle, nasıl etsin. Amin, amin. Çünkü ne biliyor? Hz. Ali Efendi'de ribatidine hadis-i şerifte. Rasulullah sallallahu teâlâhu aleyhi ve sellem. İlâ kânet neyleti mûfûn Bu hadis-i şerif kirmizdiydi. Hadis-i şerifin müziğine geçiyor. Efendim, Yusuf Kavaklı diyormuş ki, Nafilelere boğuyor milleti. E sen niye boğuyorsun? Yalan tolana boğuyorsun. i̇mam Gazali inkar ediyormuş. İhya'yı inkar ediyormuş. Onun ümüde ihya hurafedir. Allah muhafazaya. i̇mam Gazali'nin İhya kitabına laf söyledi, alimlerden biri sopayı yedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece geldi, dört halifeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, i̇mam Gazali'ye laf eden o, Ali bin Harazi midir? E, tam adım için hatırlayamıyorum, büyük alimlerden biriydi. İhya ve yaptıracak. Bütün miskelerini toklattırmış, o zaman pasta, yaptıracak da kitabı. Allah Allah ya belki de şimdi kitap kalmayacak o zaman yasa. Gece geldi o da o da büyük halim yani. Sadece büyük halim olduğu için sofa atıyorlar. Şimdi bu diyor ki, ben iyi ihbar ediyorum. Bana sofa mopa atmıyor E senin sofa atacak kadar fatan görme koymuyorlar. <gülüyor> Çünkü sopayı yere göz yapmazlar. Sofa müdharek adamlara atarlar. Hesabı dünyada düzeltsin diye. Senin hesap ahirette kalacaksa sen dümdüz gidersin freni patlamış araba gibi, sopa mopada yemezsin. Sen de sopa yemediğin için doğru söylüyorum zannedersin. İmam-ı Gazaliye hüd yetir İslam verir. İmam-ı Gazaliye konuşanım, anlını karıştırırım. Zaten ben karıştamam, başkaları karışlar onun anlını. Bayağı abi karıştayan bulunur onun anlını. Melekler falan dişkiliyorlardır ona şimdi. Hele bir gel bize bakalım ne yapacak. Şimdi şu sopayı ahirette yer, herkes sopayı dünyada yerler. Rasulullah sallallahu anh bunu çağırdı, Bötre'yi de yanında, i̇mam gazali Razi orada. Mahkemeyi kurdular rüyada, gece rüya. Gece gel bakalım, gel. O zamanki kral da bu halimi dinliyor, o zamanın kadısı. Elir yalnız ihya alim itti, Allah Allah Allah! Gelme sen buraya. Buyur ya Rasulallah, dava var. Ne ya Rasulallah sallallahu anh. İmam-ı Razi senden şikayetçidir. Ve e, mahkemeye verdi bize. Bize özel yetkili mahkemeye değil mi bu işte? Özel yetkili, yetkisiz, etkili, etkisiz, aç, kapa, artamadan veter oldu yani. Onu kapatıyorlar, onu açıyorlar, onu kapattık, onu açıyorlar. Bizim de mahkeme karıştı, bizim mahkeme kapandı şimdi. Hakim de gitti yani. Şimdi bu sefer bize bir mahkeme, öbür mahkemeye gittik, nereye gittiğiniz de belli değil. Diyorlar, evlünü, ne söylüyorlar, attılar evlülü ne bilmese gidiyor. Allah sayrımızı versin. Bu makinesiyle benzer mi müşter? Gel bakayım sen bakalım, özel yetkiliye benziyor mu bakalım Burası? Gelin, efendim, hikayetçi burada. İmam-ı Gözali. Şahitler dört halife. Mahkemeye bak. Mahkeme-i Kümra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve der. Mahkeme başkanı? Allah Hakim'i mutlak. Kendi Celle. E ne var? Sen bu kitapta ne yanlış buldun? İmam-ı Hacaniye dedi ki şikayetini arz eyle. Türkçe'sin İslam radıyallahu anh buyurdu ki ya Rasulallah bu benim kitabıma kurası var diyor. Sizin sünnetinize uymayan zayıf uydurma rivayetler olduğunu iddia ediyor. Ve bu kitabın yakılması için fetva istihar ediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki kitabı bana verin. Mana aleminde tabi. Dakika geçmez. Miraç tekesinde 90 bin kelam oldu. Sağını Bir baktı Bunda benim sünnetime muhalif bir kelime yok. Hazreti Ebu Dekir'e verdi. Dört kalibere baktı. Hepsini uygun bulduk ya Resulallah. E ne olacak şimdi? Sen neden uydurdun bu kitapta sünnete muhalif şey var? Dedi ben bilmiyordum ben. Dün böyle durum ben haberim yoktu. Ben işte zayıf dedim, şu dedim, bu dedim. İncelemedim, tam anlamadım girelim. Sen müşterisin. Seksen sopa yiyeceksin. Sırtını aç. Soydular. Kamçıları vurdular. Nasıl seksen sopa yedi, uyandı, inim inim inmiyor, kamçının izleri sırtında. Ve ölünceye kadar cenazesini yıkayan zaptlar dedi ki, sırtını döndü, kamçı izleri hala sırtındaydı. O gece vefat etmedi, yaşadı. Ve o İhya'yı kurtardı, ondan sonra ona hizmet ettiği bütün dünyaya geldi. Belki de o ne sihirlene İhya bu kadar? Bütün dünyada kabul görüyor. Yemen'den Maribe kadar İhya-l-Umittin dediğinde dünya ulaması durur yani. Sen kimsin ya? İstanbul mülkü yardımcısı, o da eski. <gülüyor> Ondan sonra da Safa Çey mülküsü. Safa Çey ne ya? İnanılmazlarım, Safa Çey mülküsü kimse var yalama karnakamda ya. <gülüyor> Sen kimsin? Ben nefsin için hakaretlere hazırım. Ama i̇mam Gazali'ye konuşana İhya-ı konuşan sopayı yer yemiyorsa hiç adam değil. Sopa yemiyorsa ona irada ikaz gelmiyorsa hiç adam değil. Demek ki hesabını nereye sakladılar? Ahirete sakladılar. Ben yine de Allah hidayet etsin diyorum. Bu kadar hadisler ithal ederim ya Miras gecesi 12 rekat namaz yok Türkleri milleti nazilere boğuyor. Ne yapacağım? Filmlerimi seyredin, arkadan da reklamlarımız değil, arkadan açık oturur muydu? Ne diyeceğimse? size? 10 kere on iki ne var bunda ya? Beyakî'de hadis var. Beyakî gibi muhattis, ben sana kolay, İmam-ı Gazal dediğim gibi o. O hadisin esas kaynağı, İmam-ı Gazal'dan da önce, Beyakî'de var. Beyhaki baş muhattislerden. Herkes duymuyor musun, Beyakî değil mi adınız mı siz? Tabarani, Beyakî, sen bir de isimlerini sayıyor o gün programda. O, on iki katında var. Bu kadar yarım sayfa kaynak yardımcı. Sen kalkmışsın, İmam-ı Gazali'de sen, şey, İmam-ı Gazali'de onu almış. Ama başka kaynak orada var. Allah sağ Ama siz bizim dediğimize bakın. Afrette çıkacak bu işler meydana. Sen Allah'a on iki katına nasıl buldun, zayi edemez mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurun ki, benden size bir hadis fazilet müjde Allah'tan benden gelirse, ''Ben onu dememiş bile olsam, ben onu dememiş bile olsam, siz inancınıza göre üst ettiniz, o rivayetle amel ettinizse, Allah'tan o izleyi alacaksınız.'' Çünkü Allah buyuruyor, ''En la'in ne ni'addi'' değil, ben konumun, bana karşı olan zannanın yanında. Ve bu, ''Ben dememiş olsam bile, siz bir rivayetle amel ettiyseniz, o izleyi alacaksınız.'' Bu hadisi kim rivayet ediyor? E, bu hadisi Ebu Ya'la rivayet ediyor. Ben sahih kaynaklardan rivayet ediyor, Ahmet'in rahmında rivayet ediyor. Yani Resulman sana seni ne vermiş? Genel bir müjde vermiş. O genel müjde nedir? Size gelen faziletli amellerle meşgul olur. Yani 12 rekat kurmayacağım da ne yapacağım? E benim kazaım var, kaza kuracağım. E kaza akın. ben sana diyorum ki film çeyre edeceğine, şarkı bilgi dinleyeceğine, yani yapacağına, karınla kavga edeceğine, bir namazı kıl. E benim kazağım var o zaman kazağın kıl. Kazağın da kılmıyor. Kaç senelik kazağın var? 20 senelik. Ya 20 senelik kazayı kılsaydın bugüne kadar kazağın kalmazdı. Demek sen onu da kılmıyorsun, bunu da kılmıyorsun. Ya sen kazağını kılsaydın şirketin işte peşi lazım. Demek kazağın da kılmıyorsun. Onun için ne afineleri ayrıkın, Kazanı ayrık. Hanedi mezhebine göre, Şafir mezhebine göre kaza borcu olan, Nafile kılamaz. Kılamaz. Haram. Şafi mezhebindekileri de bu fetvayı duyurmuş olan. Ben Hanefilere göre konuştum bunu. Çünkü Şafi mezhebinde kazası olan sünnetleri bile kılamaz. Öğlen içindirin sünnetini bile kılamaz. Haram. O zaman ilk iş ne olacak, kazalara yüklenecek, kazalara bitirilir. Ama kazaları bitireyim diye de patlık patlık kılıp bir daha da kazası kaza gerektirmek. Onla uğraşamayız mesela, kıyamette kaka kazağı gitmez. Bu bari güzgüldün, kaza ile ede aynıdır. Maalesef kaçiptin, geçiptin, ettin, aynı namaz alır ama bunu kaza diye hızlı hızlı kurulmaz ya. Yani. Aynı tadil ederken cene olacaksın. Allah'ın öldüğümüzde bir daha ne taflamaz üzerimizde borç bırakmasın. Borçsuz ölmeyin asliyet. Amin. Şimdi bir hadisleri okuyordum ne? Yine zannedecek ki beyefendi, İhya'dan okuyorum zannedecek. Hadislerin kaynağını söyleyeyim, kendi sıralı hadis okuyor, kaynak veriyor. Güzel, hadislere inanmıyorsan ne mutlu. Hadislere inandığına göre epey bize yakınsın yani. Tam bizim kafada değilsin ama bize yakınsın diyelim. Ve lakin, çok yanlış şeylerdim, kafam şaşırdım yani. Neyse öyle bilmiyordum onu. Neyse gözün rengi çıksın beynana. Ben abine arada bir deşerim böyle. Bir deşerim, bir çimdik atarım adam bas bas bağırmaya başlar. Bir de baktım bir şeye inanmadığı meydana çıkar yani. Biz de adamı sağlam bir adam zannediyoruz ne? Biz de kendine Şaban. Şabanın on, on beşinci gecesi olduğu zaman فَقُمُواْ لَيْلَا Gecesini ibadetle ayıp uyanıp ayakta namazda geçirir. وَسُوْمُواْ نَهَا Gündüzünü oruçlu geçirir. Şimdi bu emir farz değil, değil.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 Birinci, on beşinci gece, darahat gecesinde, güneşin batmasıyla beraber, yani her gece kurban olduğum Allah'ım ne yapar? Gecenin üçte ikisi geçende, üçte biri kaldığı zaman da, yani şimdiki hesaplan gece, yani birden falan, on iki, buçuk, sonra tecellisi birinci kat semaya nazil olur. Birinci kaç semağdan İstiyan var mı vereyim? Tevbe eden var mı kabul edeyim? Rüzük isteyen var mı? Rüzük vereyim. Şifa isteyen var mı? Şifa vereyim. Külle bu Bukhari hadisinde her gece üçte ikisi geçtiğinde son üçte birde onda da tam milletin uykusu geliyor ağır ağır. Çünkü üçte iki birden birde on iki buçuk birde falan tam uyku dönemi başlıyor. Mevla da tecelliye başlıyor. Ama berat gecesinde ne yapıyor? Güneş battığı andan teheküt vakti gibi tecelli başlıyor. Yani güneş kaçta batıyor şimdi? Diyelim 9'a 20 kala, çeyrek kala. 9'a çeyrek kaldı ne oldu? Seher vakti oldu. Her gece seher vakti milletin uyuduğu vakit. Bu kameradan adama seher vakti kaç kişi kaldıktır? Çok az kalkar. Ama Berat gecesi ne yakalayacağız? Güneş batar batmaz oldu seher vakti. Yani kabul olunan saat. Ve Mevlana buyurur. Elâmin müstavrâ kavzur âle af isteyen var mı? Bu gece başlayacağım. Elâmin müstavrâ kavzurum da ka. rızık isteyen var mı? Bu gece bir senelik rızkını vereceğim. Bir senelik rızkını vereceğim. Berat gecesi rızık isteme, berat gecesi şifa isteme, bela, berat gecesi mazurep isteme, film, oyun, sinema, tiyatro belanı isteyen, ondan sonra bir sene zır zır zır zır ağla. Deprem durmuyor. Orada sallanıyor, bura çalkalanıyor, baraj kurudu, ben ne yapayım ya? Ya namaz yok, affet yok, her yollar, derat becesi de, bir tövbe barajlar da olsun. Öyle mi? Dikkat edin. kuraklık, kargaşa, huzursuzluk, Müslümanlar gruplaşma, tezgika, birbirine girme, birbirin aleyle konuşma, birbirin ayağına kelle takma, ondan sonra bu kadar kargaşanın içerisinde Mevla'da tela veriyor. Halbuki berat gecesi rızık işli olmuşsunuz. Rızık neyle gelir? Yağmur mu gelir? Yağmurla, Yağmurla gelmese borsadan çıktı para. notları yenmez ki. Yenmez. Altınları koymuşsun önüne. Yok, buday yok. Ne Bütün tavlolar kurmuş. Ne yiyeceksin yani? İtalya dedi. Ayıp değil ya? Türkiye gibi memleket burada ithal eden rezil mi? Rezil olduktur ya. Her yer boş arsa. Eşiyor. Son tarlada kalmış. Eee. Bela var. Neden? Riba var, faiz var, zina var, ya. haram var. Haram var, nikot var ya ağır, hastalık var. Bütün Bursa'yı hastane yapsam müşteri bulursun. O kadar müşteri var. Bursa'da bütün binalar çıkart Bursa Hastanesi de böyle. Bütün Bursa Hastane olsa Türkiye'den akın akın hasta gelir. Hasta çok. Onu diyor Mevlana. Kattesallahu sebehu ya. Ebru beynâye peymenû zekâ. Ezzina üzzet veba endercihâ. Zekatlar tam verilmiyor, bulutlar gelmiyor. Zina yapılıyor ve her tarafa veba, mikrop, salgın, hastalık yayılıyor. Ve bir müllet hastalığı. Yani şaşırdım kaldım, haberler bir âlem, şeyler bir âlem o Suriyeliler muhacir adamlar zavallı Allah yardım etsin yani hudutta sınırda onlarda da sıkıntılar, fakirlikler perişanlıklar 11-12 evet, yaşında kızlara efendim sarkıntılıklar, kaçırmalar oralarda da açlık oyunu bozar derdi, efendi hazretlerimiz devamlı zor oyunu bozar zor oyunu bozar ya bu fakirlikte bu hicret muhacir kaç sene kaç sene kaç çadırda kaldı millet Allah muhafaza bu kadar. Saramlar çoğalıyor, günahlar çoğalıyor, istikmarlar çoğalıyor, belalar çoğalıyor. E, maddi manevi sıkıntı görüyorum ben, bilmiyorum siz nasıl durumu görüyorsunuz, bu iyi bir şey değil. Tevbe etmek lazım ya! Herkes tevbe edecek arkadaşlar. Herkesin kendine göre günahı var. Amiri de tevbe edecek, memuru da tevbe edecek. Aşağısı da, yukarısı da. Kimse demesin ki benim günahım değil, aşağının günah. Aşağısı, yukarısı, aynı gemide ya batacağız ya çıkacağız. Herkes tevbe, siz kendinizin güzene sorun. Allah ile arayacağız. Bu nedir? Olur mu böyle ya? Mevla bize rahmet etmek istiyor, acımak istiyor. Hızık isyan var mı? Haf isyan var mı? Elâ minum ke abi duâti? Bela ya güçlük afiyet isyan var mı? Elâ kezâ, elâ kezâ. Hocam ben şey evlenmek istiyorum. E Mevla diyor ki evlenmek isyan şey var mı? Elâ kezâ, elâ kezâ ne demek? Ne istiyorsun, ne istiyorsun, ne istiyorsun? Cinadan koltunmak istiyorum. Ben. En az önceki istiyorum, çocuğunun imzali olması istiyorum. E soruyorsun ha, var mı, isteyen var mı? Hatta yapmaz bazı nedir? İnsak doğana kadar. Yalnız bir kaybımız gecelerin kısa dönemindeyiz. Bazı kere beş buçuğa kadar insak oluyor. Baygarda. Yani beş buçuğa kadar insan zikir ve dua yapabiliyor. Bu uçanen çok kısa. en az zamandayız. Gecenin en kısa dönemine gel. Üç buçukta insak oluyor. Şimdi on iki günde avar, on iki dakikada geri gelir, e yani iki çeyrek geçir, 20 geçir bile, geçir, iki yirmi geçir. Zaten bizim sohbete gelenler eve bir de dönüyor mübarek, ben de biraz kısa konuşayım, herkes ibadet yapacak. Yani daraat gecesini söylüyorum, e ne olacak bir Yani çok az bir zaman kaldı, eve bir de geçirme var, hanım çay yaptın mı, efendim, ya işte uykumuz gelmesin, ibadet yapacağız, yüce namazı var, ooo, nerde yetişecek? Ya sen böyle çay kahve dersen zaten bir bütük oluyor sahip. İki saat kaldı. İmtağı nerede yetişecek? Dolu vazif olarak. Yüz rekata bir kolaylık diyeyim size. Geceler böyle olduğu için onun faziletini kısaca derim. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki madem gecelerde yetişmiyor, gündüzünden de yardım alırız. Efendi Hazretlerinin bu, bu herkesin diyeceği bir şey değil. Yani ne gibi? 50 rekat geceden kutsan 50'i gündüzde kılabilirsin. Gündüz çok uzun, 40'u gitmez. Yalnız, İmsak olduktan sonra kılınır mı? Kılınmaz. Sabah sünnetinden başka mafile, namaz namaz mektuptu. İmsaktan sonra kılınmaz. Sabah namazından sonra kılınır mı? Kılınmaz. İşle kadar. İmsaktan 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika kadar ile kurtarır. Güneşten sonra bekleyeceksin. Ondan sonra serbest mi? Serbest. Öğlene 20 dakika kadarına kadar. Kıl da kıl. Burada 500 dakika var. Değil mi? Yani o arada bitir. Bitiremedin, öyleden sonra kılınır mı? Kılınır. Ne zamana kadar? İkinci ezanına kadar değil. Sen ikindiyi kılana kadar. Senin ikindini kılana kadar. Yoksa camide ikinci okunsan. Ama sen ikindiyi kılmasan, aslı saniye de, ikinci vaktinde kılsan. İkinci vaktinin en müstahap vakti nedir? Akşama bir saat on beş dakika kadar. Ve akşama bir saat on beş dakika kalana kadar yine nafilek kılabilirsin, ikindiyi kılmadıysan. Anlatabildim mi? Bilmiyorum anlatabildim mi? Sonra her gün yarın da herkes bir şey söyleyecekti. Hoca şöyle dedi dedi. Mübarek. Doğru dinleyin, doğru anlayın. Allah'tan tekrarı var, kayıt var da yoksa beni bir öyle şey çevirirdiniz ha. O diyecek içimden sonra da kılınır dedi. O diyecek bir akşama, bir saat kalamasa da kılınırdı. İkindiği kıldıysan kılınmaz yok sana da. İkindiği sen kılana kadar keraat yok. İkinciyi kıldın mı Ezanla camide, çaraf tildi senin için. Ondan sonra daha nazil edil. Ancak kaza kılınır. Akşama 20 dakika kalana kadar. Ondan sonra kazada kılınmaz. Ancak o günün ikindisinin farzı kılınır. O bir dakika kılınırsa bile yetiştirirsin birekatını. Kazadan kurtarırsın. O günün ikincisi için. Anladınız mı? İnşallah. <gülüyor> ya gelaba sezanda namazda niyeti yok ki demiş şey sezanda kulağı olsun yani <gülüyor> bilmiyorum valla da bile zaten bunları tam tespit etmeye de yok yani ya çok tespit etmeye lüzum olan şeyler konuşuyoruz İnşaat içinde size bir kolaylık söyleyeyim yani kitapta da gördüm ananız ağlıyor bazılarınızı çok bekliyorsunuz ayağınız yoruluyor en son kitaptaki tespit 16 dakika ondan aşağı milyon dolar versen düşüremem yani çünkü 4 derece Dört derece, her derece dört dakika, dört kere dört? He? On altı. Ee, şey, Yemen'in en büyük alimlerindendir o zat, Omer bin Hafize Hazretleri, Allah muhafaza etsin, Orhan ehl lideri odur. O zatında kitabında ve talebelerin kitaplarında, Ahmed Ruzalhan Kadiri Hazretleri, o büyük evliya, o yüz elli sene evvel, evvel onu da kitabında gördüm, o yirmi dakikaya kadar söylüyordu. Ama 16 altı dakikadan aşça, zaten Mekke Medine'de bir saatte yazar, on beş dakika yazar, oradaki saatte on beş yazar. Ama 16 dakika tam doldu ama ben o zaman yarım saat bekleyeceğim. Allah kabul etsin, yüksek de bekle, bir saat bekle ama millete de dayatma yani. Millete dayatma vallahi çünkü adamın ayağı arıyor, şey arıyor, işe o da kıpırdamadan bekliyor oturduğu yerde. Zaten Mekke'de Medine'de de kılıyorlar bir saat önce. O 16 dakika diyorsun ama namazdan sonra kalıyor bir saat. Türkiye'de son vaktinde kıldığımız için son vaktine yakın kılıyoruz ya Bazen kılıyoruz az kalsın yani güneş kuracak. Böyle son vaktinde kılanlar için kolay oluyor. Ne dedi? İki üç dakika, beş dakika kalıp bitirsen, 16 dakikada güneşten sonra okudun mu? Bir hac, bir ömre sevabı, hani hadi serip kimsiyle geçer, işte hasıl olur. Bu ama ben fazla oturacağım diyeceksin. Et. Allah kabul etsin. Ama insanlara da bir, bir ruhsat bir kolaylık varsa onu da demek lazım. Onu da demediğin zaman adam diyor ki ben bekleyemem diyor 45 dakika. Hiç hayatında hiç yakmasın olmuyor adama yani. Buna da bir kolaylık yapmak lazım. Yani güneşi doğru hesabı edin tabii. Dakikasına kadar güneşte olduktan sonra. Şimdi. Fela yani demek istiyorum ki. Mübarek gece kısadır. 3.5'dan hatta düşecek. 3.20'lere belki. Şimdi bile yirmi düştü, üç yirmi e düştü. Her gün bir dakika koşan işte 12 gün var. Belki üçü kere keçelere, yirmi düşecek. Onun için Berat gecesin dünya kelamı konuşmaya payımız yok. Bir çayla içersin, bir içersin, bir de sonunda son vakitte sahura. Bir 15-20 dakikada sahura ayır. 10 dakika yeter diye kırmıyor canada derse, bu kere dakika yeter diye kırmıyor Yedi urmayan adam yedi gün üstü sayıya bu para göre. Efendim bir güzel bir, hararet yapmayan, öyle tuzgumuz bilinmeyin, hanti turşumuz, ondan sonra akşam kadar kadar namazalar suçuzluktan, yani hararet yapmayan şeyler günler uzun. Hararet yapmayan, hurma sünnetli, süt tok tutan, böyle şeyler, yerseniz sünnet üzere inşallah, ona da pay ayırın, arada da otuz vekat yetiştirdin, zaten yetmiş vekat binmiştir. 50'yi yetişelim, en müddet gündüzdür. Gündüz pay çok, onu da demek istedim yani. O namaz Efendi Hazretleri böyle kılardı ya, kılardı, kılardı, kılardı, Tespilen böyle iki iki şeyini, hesabını doğru yapmak için e, hep milletin önüne geçer, mirabın önünde hani örnek olalım diye, tespih için. Biz böyle gördük evliya Allah. E sen şimdi de bence milleti nafileye boğuyun. Niye boğacaksın? Milleti yalana mı boğun boğun, tolana mı boğun ya? Ama ben benim kazalarım var hocabendim. Şafi mezhebendim, o zaman kazalarını kaldım. E dersen ki, ben efendim, Hanefi mezhebindenim. E, Kazam da var, ne yapacağız? Efendi Hazretleri o zaman derdik ki, madem bu bir gecedir, bir kereliktir, bunun faziletini al bu gecede, onun için kazalarına ağırlık verirsek. Ama her gececeye küçük bir kere geri kalan kazadır. Kuş küçük bir kere geri kalan kazadır, her gün için. Ama bir gecede bir fazilet varsa, o gecede senede bir kere veriyor. O zaman Halep-i Mezede'de bir kurban oldum. Nafileye müsaade veriyor kazası olana dair. Bu da bizim için büyük bir iyiliktir inşallah ruhba. İnşallah. Evet. Fela esel vahadun illa atıya. Kim beraat gecesi Rabbinden bir şey isterse mutlaka verilecek. Mutlaka önümüzdeki gece işte, geliyor. Bu Persembe gecesi değil, Cuma gecesi değil. Ondan sonraki Cuma hem de Cuma gecesine denk geldi, senelerdir denk gelmez böyle. Senelerdir denk gelmedi böyle. Cuma gecesi olması faziletine fazilet kapıyor oldu gecelerin Şahı Padişahı. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? i̇bn macede geçiyor. İbn-i neden? Altı tane sahip kaynaktan, kötü bir biri. Onun için hani i̇mam Gazali'ye de çatmalarına lüzum yok. Çünkü i̇bn Mace burada sahih kaynak duruyor ve gündüzünü oruçla geçirin, gecesini ibadetle geçirin buyuruyor. Rabbim şimdiden hazırlanmayı nasip eylesin. Beyninizi bir hazırlayın. Evvela telde. Veraat gecesi af olmayan Kert kabilesinin koyunlarının kılları kadar adam af olacak. E, insanlardan cinlerden, cinlerden de günahlar oldu. Meleklerde bu mevzu yok. Bu kadar insan ve cin af ah olacak. Eğer Berat gecesi biz af ah olmadıysak o geceden büyük muafiyet yok. Nasıl olacak huzur durumumuz. Şimdi en önemli mesele kendimizi hazırlayalım. Tevbe ederek hangi günahlar Berat gecesi berat almamızı engelleyecek? Allah'ımızdan dostlara cehennemden berat veriliyor. Düşmanlara da cennetten berat edildi. Ne demek cennetten berat? Bu adam cennete giremez, uzaktır. Şimdi o gece çift karası çekiyor. Usturanın iki kararı ağzı var. Ya dostlardansın, ya düşmanlardansın. Allah'ın dostların defterine kaybediyor. O gecenin bir altı reka namazı var. İhtiyasın şerifi var. On kere okunacak duası var. Hiçbir şey yapamasa insan onu yapması lazım. Evliya Allah'ın tecrübe ettikleri benim de şey kitaplarımda beyan ettiğim dergide de yazdım. Onu mutlaka seyredeceğim. Çünkü bir sene rızık darlığı çekmememiz. Ömrünüzün uzun olması hatta o sene ölmememiz. Hayırlı uzun ömürle bir daha seneye. O, da o zaman her sene yaparım. Hiç ölmem. İşte öleceğin sene yaptıkmıyorlar. Ne farkı var? Ne farkı var bu sene yaptığı insan rahat yaşatsın bir sene ne yapamlanmazsın ya, yani. el ele el ele sallar niye yapamlanmazsın el altında, değil mi? Bu sene okudum da çok o dersi. Evet, ömür bereketi insanlara mutlu olmamak, huzur bereketi ve belalara dükkan olmamak. Bak ne belalar yapıyor, zırzır ağlıyor. Bir gece duanı, zikrin ibadetini yap, bir sene zırzır zır ağlama. Ağlama ya, bir daha geceler dua yapmam. Yap ama her şeyin vakti saati var. Bu 15. gecenin böyle bir sırrı var. İha, yufraklu, kül emrin hakim. Dukan her önemli iş, huzuklar, ecelller, zelzeller, yağmurlar, yeller, seller felaketler, tabiiy felaketler, mesela hastalıklar, bütün bunların yazıları, kaderleri bir senelik dosya beraat gecesinde seçilir. Onun için o dua çok önemlidir. Ya Rabbi beni kötülerin arasına kaydettiysen oradan sil, sahiplerin, iyi öleceklerin arasına kaydımı geçir diye dua etme hakkım bile var. Sana bu hakkı da vermiş. Zaten senin o duayı yapıp yapmayacağını biliyor mu? Ya. Ezelde seni Kötülerin arasında yazdı, sonra bir de gizli kaydı var, o gizli kayıtları levh yansıtmaz, meleklere göstermez, melek bir bakar, bu adam kötü, sonu kötü görür, neden? Ön kayıt öyle, görünen kayıt, Halil Güvenler'in gizli ajandasında ne var, onun sonuna bir berat gecesi tövbe edip o listeden iğnel listesine geçeceği şey var. Melek bile onu ne yapmaya bilir? Evliyallardan <gülüyor> birisi senelerce mürit yetiştirmiş, seyri sülük bitirtmiş, ondan sonra müritlerinden de bazıları velayet makamına ulaşmış ve çeşitli açılmış. Çeşitli açılınca ne olmuş? Nezli mafuzu gördü. Nezli mafuzu da görünce bir de bakmış, orada şeyhini şakiler bedbaht varmış içinde ya ben bu adamın yoluna girdim 20-30-40 sene bunun zikirleriyle talimatıyla dersleri bitirdim. Benim keşfim açıldı. Ben bu nabzı görürüm. Bu zat şakıda ara saklıyor. Milletlerden birkaç tanesi yüksek makama ermiş, becimlik işte durumuna, hatta asimlik durumuna gelmiş. Birkaç tanesi bu keşle mülakat olunca şeyevendiği terk etmiş. Terk etmiş. Bir şey de dememiş. Şeyh şey Efendi'nin bir seratsızlığı da yok. Öyle şimdiki şeyhler gibi parılara erettir, kürek gibi elini uzat ağzına yapıştır falan. Böyle bir şeyhler de değil. Adam hatta ben takvaya Fakat o velayet makamına ulaşanlar, keşke açılanlar Şeyh Efendi'yi terk etmiş. Bir tane müridi kalmış. Yani müridi çok var. Ama keşke açılan gidiyor. O da onu demiyor millete. Allah'ın sırıdır diye diyor ki ben çekiliyorum gidiyorum. Bir tanesinin açılmış, o da şey görmüş fakat demiş ki, ben demiş defalı olmam lazım, bu zat bana iman öğretti, Kur'an öğretti, beni Allah dostu makamına getirdi, vesileye ürmet etmek lazım, Allah'ın arasındaki halini bilemem ama ben de buna vefasızlık etmemem lazım demiş ve o şeyhini terk etmemiş. Fakat onun da morali çok bozuk. Niye morali çok bozuk? Ya şeyhim diye tazim ettiğime kebribi etti. da bir gün neyin mahbusu görüyor çukurlarda yani adam nasıl moral atsın ya? Bir gün şey efendi demiş ki: "Evladım bu senin falan falan arkadaşların bizden ne ki cefa gördü, ne şeriatsızlık gördü, ne zulmü gördü de bizi terk ettiler ya." Üzgün demiş. O da bir şey dememiş kendi bildikleri yerde efendim şöyle efendim. Değil, bir, de bir de soruyor. Sonra demiş yavrum bu tek yani ilerlemiş talebelerden sen kaldın. Sen beni niye terk etmiyorsun? Bundan niye terk ediyor? Burada işler şey var ama ben de bunu anlamam çalışıyor. Bunu ısrar işte etmiş, ant vermiş, kasem vermiş. Demiş ki efendi kardeşleri böyle böyle böyle bir durum var ama ben yine manevi tarafı bilmem dedim. Size vefalılığımı de devam ediyorum. Bu kardeşlerimde teşkil açılan böyle bir durum var. Abi evladım demiş onu Lev-i Mahfuz'da de, benim derslerimle sizin keşfiniz açıldı Lev-i gördüğünüzde ben görmüyor muyum? Öyle. mi? Sen benim yolumdan gittin de orayı gördün. E demek ki ben doğru yolundaydım. Şimdi sapağa bağlanan hidayat eremez ki. Ben demiş 40 senedir görüyorum Lev-i Mahfuz'da kendimi çöküver derslerinden. Ama demiş başka kapı yok ki nereye gideceğim? Yani Allah-u Teala beni buraya yazdı. Ancak Allah'a yalvarıyorum. Ama ben şimdi başkasına gidemem ki Allah'ın ortağı yok ki ki sen beni o misleden al da seni misliye koy. Ben onun için Rabbimin kapısını bırakmam. O bana nereye yazarsa yazsın. Ben cennetlik miyim, cennetlik miyim derdim de o değil. Rüzasını yazsın bana ne yaparsa yapsın. Ben bu makamdayım evladım. Değilince o müridinin köşfi yeniden bakmış ki Lev i o zaten kötüler defterinden olan kaydı silinmiş, sahiplerden olduğunun kaydı geçilmiş. Aslında ezelde bu kayıt mevlayada var mıydı? Ama Levim ne yazmıştı? O değişen, değişken, değişme ihtimali olan kazayı kaderi yazmıştı. Anladın? Ne diyor? O benim sallaten gibiliylemin e, ne, ne diyor? Cibrin'e, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanından çıkan bu genç var ya ee ben bunun yakında öleceğini görüyorum bu sabaha ölü çıkacağını görüyorum gencecikte, civan ne mübarekmiş, ne mumluymuş veren. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah'ım selam etsin ve saadet olsun. E Cibrin de böyle karar ver. Sabah bir de bak, bakıyor gün hamaza geldi halbuki sabaha çıkmayacak. Allah Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Yani, o tabi ona çekeceği bir şey değil mi? Hazreti Gümrün'ün bir daha geldiğinde soruyor. Hep ikilerin, gelir düştü. Binlerce, on binlerce kere geldi. Diyor ki sen bana böyle haber ver. E diyor ki biz isim, kaderin, sırrını, arka planını bilmeyiz. Gördüğümüzde böyle yazıyordu. Fakat ne yapmış? Bir helva yapmış hanımı mı, annesi mi nedir? Bir ufak helva. O zaman öyle bolluk yok kazandan federeyle. Beş bin tane çakası helva. Kursa Belediyesi değil orası. Adam var darına. Efendim? Ee, bir helvayı da başkasına vermek de kolay şey değil yani azlık var, kıtlık var. Bu helvayı da bir fakire sadaka vermiş. Halbuki yılan da, yastı altında o gece onu sokacak kaderin cimlesi. Bu helvanın sadakasıyla Mevla yılanı gebettiriyor. Hakikaten çocuğu çağırmıştık eve bak demiş şuraya, ki gebermişti yılan. Halbuki ona hazırlanmıştı ama yoldaki sadaka Velayı detetmiş. Hazreti Cibril bile olsa, Hazreti Azrail bile olsa, ön planı görürler. Onu görür ki sonra, halbuki o arada o sadaka verirse, ana babasına iyilik ederse, ömrü ancak iyilik yapmak uzatır. وَلَا يَزِيلُهِ الْاَمْرِ اِلَّا بِالْبِ الرُّٰهِ Şimdi cihadisidir. Peki ömrü uzamış oluyor mu? O diskedeki görüntüye göre uzamış oluyor. Ama aslında Mevla'nın bildiğine göre, Mevla bilmiyor mu ki Helva'yı sadaka verecek, Rûz icat. Anladın mı şimdi? Peki sen biliyor musun durumunu? O zaman sana düşen ne? Sen namaza devam. Sadakaya devam. Duaya devam. Lehm-i mavuz kendini kötülerden bile görsen kurban olduğun değiştirmeye kadirsin. Duaya devam. Ben zaten bozuk adamın Cehennemiz adamın Bozuna niye namaz kılıyım diye? Bırakırsan işte o zaman tam kaybettin. Berat gecesinin sırrı var. Bu sırda da ne budur sadi, Allah yemkulu ve ona yaşa, Yusbit ve yadahuunun kitab. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitabın aslı değişmeyen sadece onun katındadır. Cibir bile ona vakıf olamaz. Peki bu değişmeyen kitap. Onu bize göstermiyor. Değişende ne var? İşte Hazreti Ömer Efendimizin tavasta ağlıya ağlıya dua ettiği bir dua var. O duada Elyallah tarafından berat gecesi on kere okunacak duanın içine derç Onun için o duanın sırrını ererseniz eğer siz defterde bezbah, şafi, imansız mahrumlardan mahrumlardansanız o gece defterden keşfi açık bir olsa görecek ki kaygınız dostlar arasına geçecek. İnşallah. Ama sen Hocam ben zaten iyiler arasındayım, oldum alasından hiç kötülere geçmedim ki. Bilmiyorum işte. Bak, müritlerini evliya yapmış, bir zaman dostlar bir tarafta kalmış, durumlar var. Onun için ben, benim nerede olduğunu bilmediğim için ben her sene rahat gelecek o duayı okumaya çalışıyorum. Ama siz diyorsanız Hocam ben de, benim halim malim ben de zaten iyi yerdeyim. Sonum da iyi benim garantim var. Annem rüyada görmüş. Ben cennetliyim. Teden ben müstü. Bana. Teden bakalım geldi mi bu para mı müstü? Bu işin müstü sualci yok. Bu işin müstü sualci yok. Öyle kolay bir şey değil bu. Kimin hakkında ayet adı yok? Bir tek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asrîn beşere dedi ehlî, Kuday bir ehlî yasta tamamı diyebiliriz. Ondan sonra ne ayet var, ne hadis var. Herkes başının çaresine baksın. Onların kurtulacağı vaat edilmiş, bize böyle bir vaat verilmemiş. Ama biz de kazanacağız inşallah. İtikadımız var, rücuvanımız var. Annele de dersek kazanacağız. Öyle. Televizyonlarda çıkanları dinlerseniz Miraç namazı yok, ferat namazı yok, o yok, bu yok. Ne yapacağız o kefendi? Değil dinleyeceksiniz diyor ya. Sen hangi kitaptan konuşuyorsun? İşeceğim. Belki buradan konuşuyoruz Ben diyor, kaynağa maynağa batmam diyor. Hepsi huraf ediyor. <gülüyor> Bayraklar bayraklı ihmet ediyormuş. Bayraklar bayrak diyor, ne diyeyim? 17'si, 20'ci, ne kadar tefsir yazmış. Diyor ki senin bu tefsirin farkı nedir diyor, 6 aylık. Benim bu tefsirimin farkı diyor. Geçmiş tefsirlerin hiçbirinden bir şey almadım diyor. Yani tefsirlerini uydurdun. Sohabeden olma, tarabinden olma, müzestirden olma, Ne aslı sabırı? Yirmi cilt nasıl uyduruyorsun ya? Çünkü benim teskidimin özelliği diyor, bir tane geni eski kersine isim geçmez ya. Esmek uydursun ya. Yirmi cilt bir adam nasıl uydurabiliyor ya? Böyle bir kabiliyetler var, bunlara böyle de dersler veriyorlar. Belki vardır müfredatta uydurma programlar programlarda vardır. Yani bir adam nasıl uydurabiliyor bu kadar ya? La havle velâ uvete illâ. Bizim bir kitabımızı ele alırsın, Daha orada bu Uçburkan'da duruyor, her tarafı kaynak, kaynak, kaynak, kaynak. Bir tane kafadan bir şey, görmedik biz ulamada böyle bir şey ya. Ala der efendi, dökme cebin mülküsü, dökme cebin fukusu kaybota yazarım derdi ya. Ama bir kitaplarını gördüm ele, eline al, bütün kitaplarının kenarı not, not, not, not, kaynak, şizay şerif, cil, Sayfa, aynı Fetül Bahri, Nevevi, her tarafı kaynak. Bir kitabı alırsın, etrafındaki yazı kitaptan fazla. Alâdîrevelazetlerimiz. Etrafı hepsinde cilt sayfa, cilt sayfa. Öncede kitap. Basmışlar evin o zaman işte eski ihtilaller zamanında. Tabii 60'ta zaten vefatıdır. Ondan evvelkileri söylüyor. Şey Çok çekildi bu bari. İstanbul valisi adını da diyorlardı. Gelmiş vali generaller dinler neler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü işerliği var. Gönlü işerliği diye ne tutuyor sallıyorlarmış falan. E acayip, et babamla da. O zamanki örfi idareli mektep. Işte. Yani Gelmişler ondan sonra adam da eski paşalardan falan aa, eski yazı boy falan. Kaçmış böyle kitaplar mı? Kitapların kenarları nasıl biliyor musun? Harici gibi mübarek notlar, kaç kitap çıkıyor Bir kitabın etrafındaki notlar. Hep çift çay var. Kaynaksız iş olur ya? Ondan sonra adam da demiş ki, hoca demiş, bunları sen mi yapıyorsun bu kenarlara? Onlar baskı değil, el yazmadı. O zaman baba da tevazu yapıyor bari. Ağzır demiş, ben fakir ben demiş. Yazıklar olsun demiş, ömrüne yazık demiş ya. Gözlerine yazık demiş ya. Canın çıkmış senin demiş ya. Sen ne uğraşıyorsun bunu Bak, Ona acıyor ya. Efendi Baba da acıyor acıyordu ki cehennem odun olacak Allah iman nasil evet. O da ona acıyordu ki vah, vah ya gözlerim gitti demiş ya. Bu kadar yazılır mı not tutulur mu demiş ya. Her kitabın dolmuş demiş ya. İşte iman meselesi. iman meselesi. Kaynaksız ilim olur mu ya? Ta, her künat içerik koyarız kaynak kır. Ben bir şey söylüyorum var diye bu kadar kaynak koyuyorum. Sen diyorsun yok. Niye dayanarak? niye dayanarak. Yok ne kaynak gösteriyor, kaynağım yok, ben var diyorum kaynak gösteriyor. Cahilliğin düzümü yok, evet ama ilahiyattan tabii yetişenlerden, Ehl-i Sünnet Hocaefendiler de var, Allah sayılarını soğursun, biz onlara karşı değiliz. Şimdi bunlar da benim hepsine karşı olduğumu zannediyorlar, adam arıyor sürüleri, ilahiyattan doçenti var, profesyonel var, İşte bugün yine gelirken Bursa Belediyesi davet ediyor Hüseyin Ramazan'da dedim onlara gideceğim inşallah onun için gelemem tabii dedim ama Allah razı olsun davet ettikleri için. Adam ben diye, ben diye imamım diyor, ilahiyattan, meclim ilahiyatta da hocayım diyor. Kesinlendirip ama öbürlerinden değilim hocam, sakın yanılacağım. <gülüyor> Yok ya, estağfurullah, o diyor endirip ben önüne gelene böyle dönem ya, öyle şey olur mu? Ne kadar elisin, metin ve hatıplarına, ilahiyattan yetişenler var. Ama maalesef, mutezile hesaplışlar var, şia hesapan var, cebriye hesap var. Allah onları da islah eylesin, ilahiyat eylesin. Biz duacıyız ama sizi uyarmak zorundayız hadisleri inkar ederlerse biz sizi uyarıyoruz yani. Çünkü adamın etiketi sizi yan ahirette kurtaramaz çünkü kendisini kurtaramaz. Nasıl sizi kurtaracak? Şimdi bizim esas meselemiz nelerden tövbe edeceğiz? Berat gecesi çok müze var af var ne istersen kabul var ama af olmayanlar var af olmayanlar var Allah bizi onlardan etmese Muazim Mizebel hadisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. ateledir. <gülüyor> şaba. yarı bari Allah Teala ile Şabanın Teala bütün kullarına tecelli eder. Feyyurun <gülüyor> imanı olanların bütün kullarını affeder, bütün kullarına ama toplar illa müşrikin şirk koşanı bağışlamaz. Buraya dikkat edin. El müşahinin bir de ehli sünnete kim tutanları bağışlamaz. Bir de Müslümanlar kendi aralarında nefret ve kim varsa onları da bağışlamaz. Buraya dikkat edin. Yüz rekatı kılarsınız, gündüzünde orucunu tutarsınız, her mühü yaparsınız. Bu Şaban Şerif kitabı. Burada berat Gecesi'nde gününde yapılacak ameller tek tek okuyun. Erzak almak, Kaplarınızı oynatın, sürme, ilki etmek, hanımların elde hububat, taneli yiyeceklerden yemek pişirmeli Bayağı rivaatlar var yani. Evin bereketinden, şifasından, gözünden. Yani çok rivaat var. Ben anlatamam. Kitaptan bahisler var. Ancak şirk koşanı bağışlamaz. dostluk bağlarını koparan kimdarları bağışlamaz. Şimdi bak. Bu bir hadis-i şerif. şöyle şöyle söyleyen şey bu hadislerinden çıkan meselelerde birincisi ne çıktı şimdi? Şirk. Şirk ne? Çavurlukta, kafirlikte de, ne dersen de Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği tekrün. İnnallah, la yasura yasak Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Şimdi burada ne var? Bir adam Müslümanken Allah'a ortak koştu, Kur'an'ı inkar etti, bir ayeti inkar etti, helala haram dedi. Arama helal dedi, bu ne olur? müşrik olur. Para keleşi kaf olmaz. Yapılması veya bırakılması haram olduğunda ilmiha var. İçki gibi, zina gibi, faiz gibi. Bun bir tane haramı helal sayanlar tabir olur. Bir günlere iştirikler göstermeyip günden güne geçen zındıklar. Bir de var işte iki pasaportlu gibi hem Hristiyan olmuş hem de Müslümanım. diyor. pazar kiliseye giderim, cuma camiye gelirim. Müslüman kadın da almış. ''Aa ben iki pasaportlu gidi, iki dinleyeyim.'' diyorum sana. Bunlar müşrik'tir. İki dinli olunmaz. Ondan sonra İslam'ı gösterip kafirliği gizleyen münafıklar. Münafık camide de namazda. Ama içinde iman yok. Allah onu biliyor ki kafirdir. Bu şirk ama en mühim mesele Hazreti Kur'an'da ve hadis-i şeriflerin mütevâtir olanlarında Helanlığı, haramlığı kesin yolla bildirilen bir şeyi inkar, insanı kafir eder. İslam'ın en ufak bir meselesiyle alay etmek, dalga geçmek, sarıkla, sakalla, misvakla vesaire, alimle, ilimle, ulema ile vesaire kafir eder. Hafife almak kafir eder, alay etmek kafir eder, harama helal helale haram demek kafir eder. Bunlar af olmaz. İkincisi ne? Kim tutar? Şimdi bu kim tutandan maksat ne? Bir Müslüman, bir din kardeşine kim tutuyor? Ama Allah için değil, nefsi için. Allah için kim, e, kim tutsa nasıl olur Allah için? Şimdi mesela ben Mustafa Kemal Oğlundan alıp veremediğimiz bir şey yok. Ticaretim yok, hasınlığı yok, kutsunluğu yok. Bir kere de görmedim. Dünya gözleriyle görüşelim. Ama ben ona bu tekiyorum. Niçin? Ne için bir pazarlığın var mı? Allah için. E niye? Bir adam der ki alın yazısı yoktur ve kadere inanmak bu günü fazlalıktır. Ağmen size de ne bir kaderi yoktur. E ben buna tabii ki bir nefret yani nefret derken burkır anlamında demiyorum. Bir soğukluk duyuyorsam derdim nedir? Derdim Allah için. Ama burada eğer, o benden iyi olsa, samimi olsa, bana para verse, hediye verse, çok ikramlarda bulunsa, çok ikramlarda bulunsa, o zaman ben bunun öbür itikad bozukluklarını kapatsam, görmezden gelsem, nasıl olsa benden iyi geçiniyor desen, o zaman bu ne olur? Nefis için sevmek olur. Hadisini bizim yaptığımız ne? Buğz-i Allah için kızmak. Anlatabildim Şimdi bazı İslam'cı amaklar var. Onlarla iyi geçinirsen, itikadın ne kadar bozuk olursa olsun hiçbir değil. Onlarla iyi geçinmezsen senle uğraşıyorlar. Şimdi bu İslam'a uyan bir ahlak ve tavır değildir. Benim başıma yetki meselesinde olaylar geldiği zaman, manşetlere çekildiği zaman 15 gün Türkiye'nin gündemini benimle meşgul ettiler ama 15 gün Uğur Gündar'lar o zaman, bak bile bunu sorusunu zoru. adam kağıdı ne cevap vereceğini zor durumda bıraktıkları zaman, Güzel kanalı da bana geldi, diğer bazı kanallara geldi. Ben o zaman bilmiyordum bunların ilk kaderi ikar ettiklerini. Dediler sana destek olmaya geldik yarın, tamam teşekkür ederim, durum nedir, bundan bundan ibaret. Gittiler yayını aldılar, verdiler, falan felan. Ondan sonra bana, Programa çağırdılar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, manşetten beni müdafaa ediyorlar, diğer bazıları da var. Ondan sonra ben baktım ki, ha, bunlar kaderi inkar ediyormuş. Allah ım. inceledim doğru, kitaplara baktım doğru. Ondan sonra ben de dedim ki bunların sohbetine gidilmez, kefsir dersi, çarşaflılar gidiyormuş. Bana sordular ben vakit bulamadım, gece ay geçti vakit, ya dedim ben inceleyemedim, kim bu kişi inceleyemedim. Vaktim yok. Nasıl konuşayım cevapları? Ne zaman inceledim? Sahabeye hakaret, Rasulullah sana hakaret, Hz. Muaviyeye tamam sahabeye set, kaderi inkar falan filan, baktım biz tutulacak tarafı yok. Sonra babasıyla da görüştük falan, babası da dedi, benim talebemdir ama böyle yaptı, şöyle yaptı, el istekten çıktım. O zaman ne yapacağız? Ben buraya rektiye yaptım. Değil mi? Ve yapıyorum senelerdir ara. Ben bu reddiyeleri niçin yaptım? Allah kına.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 Birkaç grup böyle geldi. Başına bir daha bir iş gelirse biz senin lehine yapmayacağız. Aleyhine gideceğiz. Ben de dedim ki Rabbim benim lehim olsun. Kim aleyhine olursa olsun ben reddiyeler yapacağım. Birkaç grupayla ilgili reddiyeler yaptım mı? Yaptım. Ondan sonra başıma yine işler geldi mi? Geldi. Ondan sonra bunlar beni destekledi mi? Desteklemedi. Bana bir zarar geldi mi? Gelmedi. Ben yine buradayım. Çünkü sevdiğini Allah için söylerse, bu ettiğine Allah için bu der. Kim tutma İslam'da var mı? Yok. Ama biqateli, itikadında de, sünnet dışı bir görüş varsa, sahabeye söylemek varsa, kaderi inkar varsa, aslımasız bir hadise inkar varsa, o zaman biz ona Allah için bu deriz. Şahsi nefsi hakaret etmeyiz, söylemeyi saymayız, terbiyesizlik yapmayız ama Allah için buğdeleriz. Yoksa, Rabbim yüzümüze nazar etmez. Onun için, kim tutmak? Beraat gecesi af olmaya manidir. Ama bu, Allah için olursa mani değildir. Nefsin için olursa manidir. Şimdi, bir insan beraat gecesine kavuşsa, kış durduğu biri olsa, kış durduğu. Niçin kış duruyor? Nefsi için. Kaç durabilir nefsi için? Kavga var. Aileler arsızlılık var, efendinin kan davası var veyahut arsa karna davası var. Dükkan o komşuluk var, o ortalık bir şeyden benzi çıkmış. Kaç gün izin var? Üç. Üç günden sonra selam vermezse, selam olmazsa durum ne? Hangi bir müslümanla üç günü geçmiş selam verip al samimi olmak zorunda değilsiniz. Benim bu de adam ben münasebetimi kestim samimi olmak zorunda değilsiniz. Oturup çay çorba içip muhabbet etmek zorunda değilsiniz. Ama selam alıp vermek zorundasınız. Eğer üç günden sonra da selam alıp vermiyorsanız, berat gecesi geldiğinde Mevla meleklere buyuruyor ki, enzır muhavim hatta yastollaha. Bu istediği kadar namaz tırtın, oruç tuttun, ikisini de bekletin, dosyalarını temizlemeyin, barışsınlar öyle gelsin. Bak bir Müslümanla aranızda varsa, Allah arcağı için söylüyorum, berat gecesi yaklaşıyor, beratımızı alamama tehlikesi var. Niye ki sorun, bana da neler edenler ol? Selam alıp alıp uçan, kimseyle selam alıp vermediğin bir kişi yok. Yok yani, neler ettiler bana yani, etmedikleri bırakmadılar ama selam alınır, selam verilir. ehli i Müslüman, olması kaygıyla. Ondan sonra efendim, İm meselesi hakkında, bu uzun bir şey var kitapta 241. sahibede. Mesela Enes Radyallah diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine üst bir üst buyurdu ki, يَطَّالِعَا لَاَلَيْكُمْ رَضُ الْمِنْ اَلِمْ اَلِنْ Şimdi birazdan cennet elinden bir adam gelecek. Bir adam geldi. Üç gün vaat etti, üçüncü gün bu adam geldi. Abdullah abim'e amr hazretleri sahabeden dedi ki, siz dedi gurbetten mi geldiniz? Bizim tam evet. ben sizi misafir edebilirim. Buyurun ben şende kalayım. Üç gün onun yanında uyudu ve baktı ki gece din bir zat o zaman evler küçücük araya bir perde çekmişler hanımla kendi kalıyor perdenin arkasında misafir kalıyor. Gece sabah kadar hiç uyumayacak. Gündüz devamlı oruç tutacak. Sıralı zikirle ibadet yapacak da cennetlik olduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğine göre böyle bekliyor. Fakat baktı ki üç gün, üç gece fazla bir ameli yok. Yani gece sabaha kadar bir namaz yok, gündüz, oruç, nafile yani yok. Normal bir vatandaş. Allah. Hadi bu Rasulullah sallallahu ne buyurdu? Cennet elinden bir adam gelecek. Geldi, bu onun mutabır ettiyor. Şimdi biz böyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle biri hakkında duysak nasıl bekleriz? Orta bakarız üstünde misafir ettim. Adam keçide bile kalkmadı veya iki rekat kıldı, yattı aşağı. Allah Allah, ben buradan üstün mü be. ya? Niye? Ben dört kıldım. İşte o dört kılmakla değil üstünlük. On iki kılmakla değil üstünlük. Üstünlük takva ile, takva kalpte. Dur bakalım mesele nereden çekecek? Dedi ki üç gün bitti, Misafirim kaç gün? He? Üç gün. Ondan sonra esir küsü bir yolcu havası demiş Bayburko. Gelmiş, Dedi, selamünaleyküm, aleykümselam, işte ayrılıyoruz falan. E ben dedi, ben dedi, sizi misafir etmemin sebebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sizin hakkınızdaki kepsiratidir. Siz bunu duymadınız, ben bunu duyduğum için sizi misafir ettim, helal olsun, Allah razı olsun. Ama e, acaba dedi, üç gün misafirdiniz, yoldan geldiniz, seferinlikte biraz tabii şey, ufaklar var. Sizin dedi, ameliniz nasıldır? Yani hani belki evimde daha fazla yapıyor, yolda insanlar mama yürüyor, çiğ iniyor falan filan, seferi içinde. Dedi ki, ''Hurumâterâ, arkadaş.'' dedi, ''Burada ne yapıyorsan, bu bu, bu iksilde ne gördüysem ibadetim o kadar fazla bir şey yok.'' Dedi, dedi, ''Bir şey var dedi ama, bir fark var dedi, şimdi Resulullah'sa sen cennete emredin, müzeledin, sen geldin bu şehrin, niye bana böyle denediler sana?'' dedi, dedi, ''Bu fark var.'' Buyur illa en min edizu aleyh sevgit kalbi şeyin ala ahalim gelmişti. Ben dedi gece yattığım kalbinde bir Müslümana karşı nefret, kin, buğuz, adabet, düşmanlık yokken kalbi seni bile yatağa girerim dedi. Dedi o zaman sen bununla ulaşmış olabilirsin çünkü neden henüz ben bu durumda değilim diyorsun. Şimdi yattığım zaman bazı kurcalayanlar var kafamı Var şuna yarın şu sözü söylesem, şuna şu mesajı atsam. Sünnet şu şey, haberi yollayın. Var değil mi? Kimine de gücün yetmez konuşamazsın ama içinde kazan kaynatıyorsun o zaman. Kudur Efendi rahmetullahi hocamız hep o hadis-i şerif Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buldu ki sünnetimi dirinten ise beni diriltmiştir, beni dirinten, beni sevmiş, beni seven denirdir. Önce beraber çok okuduğumuz hadisler. Kardeşler derdi size sünnet deyince misvak. şurada yetmiş vazület, sarık yetmiş vazület, yetmiş yetmiş katla düşür. Hep dedi, sevaplara meraksınız, Allah kabul etsin. Ama bir sünnet var. Aslında zaten buyurdu ki, ben yatağa yaptığım zaman hiçbir Müslümana karşı, aa, münafıklık, o demin dediğim Allah için olanları konuşuyor. Hiçbir Müslümana kadar günahkar olursa olsun, ameline kadar kötü olursa olsun. Hiçbir Müslümana karşı kalbimde bir güç, kin, nefret, düşmanlık taşımak, İşte bu benim sünnetimdir. Sünnetime uyan bendendir, sünneti terk eden benden değildir. Bu sünnetle aramız nasıldır derdi? Çakal sarıp uçmak olsa, yat kolunuzda kimseyin yok. Böyle bir hünmet. İşte artık başlayalım temizliğe. Deraata az kaldı. Kış durduklarınız varsa gidin Allah için siz selamı başlatın. Selamünaleyküm deyin, deraat yedisi geliyor, ben şimdiden başlatan ben olayım. Başlatan fazilette fazla olur. Bu küsliği bırakacağız inşallah, selamsızlığı bırakacağız ama ben seninle samimi olmam. Olma samimi, samimi olmak zorunda değilsin. Evet, Cibril aleyhisselam bana geldi, buyurdu ki, ''Hadi'li öğretimizin Şaban, Şaban'ın 15'ini gecesidir.'' ''Ve lillâhu a'l-tab-u'nun nâb'' ''Cehennemden bu gece azadlılar var.'' ''Ve ad-i şûûr-i b'nev-kellin'' ''Sert Araplarda en fazla kolonası keçiye sahip.'' Bir hadiste de keçileri de söylüyor. Koyunlarının, keçilerinin külları kadar Cehennemden berat var. وَلَا يَنْظُرُ اللّٰهُ فِيَٓا اَمَا اللّٰهُ تَعَلٰى اِلٰى مُسْرِكِينَ شِرْتْ قُشَانْ لَرَا Şimdi size bir çoğu söylüyor. Şia mezhebi diye bir mezheb duydunuz mu? Bunlar Hz. Muavi'yi sever mi? Onun yanındaki on bin sahabeyi sever mi? 114 bin sahabeden beş tanesi misliyorlar beş. 114 bin sahabeden beş Hazret Ali, Ebüz Ker, mesela iki üç tane daha işte Üveyli, Kapan, Damar var, o kadar. Bu duvarı var mı bize hiç misliyoruz? Şimdi bunlar sahabeye karşı ne tutuyorlar işlerinde? Ebüz Ker Ömer'e karşı. Şimdi berabere ise af olanlar olmayanlar. Biz burada Müslüman Müslüman'a birbirine kim tutsak efendim? Selamı sabahı kessek 3 günden fazla, biz bile af olmayacağımız haberat nefesi. Ya Ebu Bekir'e, Ömer'e, radıyallahu anhıma kim tutup, selam vermeyenler. Bakıyorum böyle şeyden. Camilerin var ya ravzadan, geceleri hep ravza açıktır benden. Geceleri ve ravzaya bakıyorum. O şiiler geliyor. Efendim döneminde bir dakika duruyor Ebu Bekir'e, Ömer'e pransif. Hepsi biliyor nereden aval. Selam vermemek için. Bir tanesi nasıl selam biliyor musun? Esselamu aleykâ, hamilele gâ beyni cembe. Ey iki yanındakinden eziyet çeken sana selam olsun diyor. Kasuba eziyet çekiyormuş iki yanındakinden. Neyle bir bir din var mı ya? O Ebu Vakil'siz Ömer'siz sahabesiz iman olur mu ya? Olsam olur mu kardeşim ya? Hudban var ve Onun için Allah onlara da tevbe nasip etsin. Hidayet versin, ıslah etsin sahabeyi sevmek nasip etsin. Amin. Mukadder olmayanların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Türkiye'mizi de ehli sünnet camiamızı da muhafaza eylesin. Suriye onların yüzünden yeminini diyor. Suriye'yi mahvettiler. Ya. Yüz binler bir katlettiler. Çekil yüz bin kişi hapça Bu kadar millete hırsından hafta tecavüz oldu. Yavuz Hristiyan'ın yapmayacağı ateşlikleri yaptılar. Ya Suriye'deki ehli sünnetmişti var Allah'ım şu mübarekâ hürmetine Allah onlara yardım eylesin. Bir an evvel nusfat eyleyip, ehli sünneti aziz eylesin ve galip eylesin. Amin kardeşler. Kim tutan? Hele sahabeye tutarsa dikkat edin. Aman ya Rabbi. Şimdi dün geldiler bana, bazı profesörler de vardı, bazı doktorlar da vardı. Bir doktordan bahsettiler. Şemseddin Yeşil'in e, cemaatinden dediler. Vesaire vesaire. Ben onlara dedim ki, sahabeyi seviyorlar mı, sevmiyorlar mı, Şemsettin Yeşil Yanlışlıklar etti ama ölmeden tevbe etti diye duyduk. Fakat Ömer Nası Efendi iptal etti mağazlık çıkasını, şıkasını. Hz. Muaviye'nin aleyhine konuştuğu için. Burada sıkıntı var dedi. Dediler ki o da çok, Müslüman, dündar, cerrah, su bu, ee? Demiş ki, beş on sahabeden başka hiçbirimiz sevilecek hali yok demiş. Bunu deyince, dedim Allah istersin, dua edelim. Ama sahabeye kim tutanı Allah affetmez arkadaşlar, Allah affetmez. Sen nasıl sahibi beş tane on tane indiriyorsun ve küllen adalallah diyor Kur'an Allah hepsine cenneti vaat etti. Kur'an var ya ve sabi kun el evvelin bilen muhacirin ve ansar diyor. Muhacir ve ansar diyor. Muhacir kaç kişi? Ansar kaç kişi? Saab benim tümü zaten ya muhacir ya ansar. Sen nereden diyorsun ki beş kişi? Kuranda muhacirler ve ansar diyor ya beş kişi mi diyor? Yapmayın. Onlara kanmayın. Onların siyahına da sarıına Aldanmayın. molla geçindiklerine de molla ki hangisi aeveni ha molla sahibi sevmeyen molla sen ondan kendinlik Allah tamam bu bey gibi gibi bir şey tutturdun size yani Allah rahmet etsin kabirin olacak inşaat ediyorum eshedu ila allah illallah eshedu annem Allah abdi var o söyle Allah çok hizmet etti burası yada Allah kabul etsin hizmetini mübarek. Efendim öyle sakallı sarıklı diye aldanmayın. Kendisi dolayın. Ve la la katrui <gülüyor> rahimin akrabasıyla ilişkiyi kesenleri de Allah Teala berat tekesi afetmez. Akraba ile ilişkiyi kesenler. Sula-ı rahmin kat'a denler. Aman kardeşler bu öyle bir bu öyle bir günahtır ki bu sula-ı kesmek anne baba tarafından olan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 Yani sen diyorsun ki ben akrabama zarar vermiyorum, evet öyle bir zamanda Zararın zararını de bir iyiliktir. Çünkü millet birbirine etme etmeye başladı artık, eziyet etmemekte bir iyiliktir ama iyilik yapmamakta bir kötülüktür. İyilik yapmamakta bir kötülüktür. Akrabaya iyilik, sula sadaka, hediye, ziyaret, selamlaşma, mektup göndermek, telefon açmak bile Şimdi telefon da fazla geldi, mesaj. Mesajı da, par şartlarından. Alışmışlar böyle mesaj fazla para yazmasın diye. ABC'ye inmem ne. Ne diyor burada? Amcacığım babama işte cevap ver. ABC yani. <gülüyor> ya kardeşim ne olduğunu diyor ABC. Biz anlaşıyoruz. O kadar da ucuzlu olmayınlar. O kadar da ucuzlu olmayın. Selamın anı için bir de pusat ver. Selam. Ya selam diye bir selam mıyız? Bir kitapta yok ya. Selamun aleyküm. Para fazla yazmazsa da rahmetin bu aile ekle. <Gülüyor> ve berekatı ile ve de, çok paralitler. Yani yaz yaz, mesaj. Ama ben mesaj işlerimi zaten atmayı bilmiyorum. Mesajda biraz ayık kaçıyor. Zaten otomatik'e bağlamış. Kandil mesajı, bayram mesajı. 100 tane şey var listesinde. Tak bir basıyor. Yüzüne bir gel. Herkese mesaj veriyor. Ben bakıyorum, bana işte hocam hocam bir şey yazıyorsan derim ki bana özel gelmiş. Ya da hocam diye paketle paketledi, herkese hocam diye yollamış da olabilir. Ayıptır, yazıktır, zaten. Yani telefonu açamayabileceğin durumda mesaj atılır. Ama telefon açabiliyorsan mesaj ayıptır. Anladın mı? Ondan sonra, efendim, hastalık manisi yoksa, fakirlik manisi yoksa, bir de dinini koruma gibi meşru mazereti yoksa mutlaka akraba zarar edilecek. Ama hastalık manidir, faturlik yani yok gidemiyor. Köye gidemiyor, memlekete gidemiyor. Bir de şeraatsızlık sıkıntısı. Biliyorsun efendim, ya kadın erkek beraber oturmak veya efendim e, senin gelin gelsin benim elimi etsin, sırtımı yıkasın bilmem ne böyle şeraatsız şeraatsız talepleri olan bazı akrabalar olabilir. Sen de bunu engelleyecek bir güce sahip değilsen aile içinde otoriten yoksa veya yaşın, kıdemin yoksa da ben de burada bina girerim hanımımı, kızımı, çocuğumu günaha sokacaksam o zaman telefonla, şundan, bundan aramak, sorunmak, fakir olun varsa bir durumun varsa yardım var, devam eder. Ama şerahsızlığa, dişme teycesi de mazeret sayılır. Ondan sonra, vela ila müslüm. Sibir ve gururu temsil eden kılık kıyafetlerle yürüme tarzıyla hava atarak, cekas atarak küçük Dağları Ben Yarattım dergesine, insanları küçümser bir vaziyette elbisesini yerden sürme kıyafeti. Eskiden bu vardı, şimdi bu yok. Yani yarım metre bir metre geriden elbise sürükler gelir buna, buna da Allah da rahat gecesi rahmet etmez. Ama şu anda bunun tabiri kimse elbisesini yerden sürütmez. Çünkü çamurap pisler giriyor. Şu andaki bu tabir nedir? İnsanları hatir görme, beğenmeme, onlara yükseklik taslama, için, kılık, kıyafet, işte ayakkabından tut, tarağından saçının şeklinden çık. Bu kıyafetlerden şiddir yapanlara Allah nazar etmez. Velâ <gülüyor> Ana babasına isyan eden. Allah Allah. Anne babasının ise Ya anne baba saygısı kalmadı ya. Hiç edebi hürmeti kalmadı ya. Hadi nasıl işler dönüyor ben? Şaşırdım galiba. Aramak, kormak yok. Anasına babasına bağıran var, söyen var, gören var. Yani neler dinliyoruz Aklımız duruyor ya. ya Bunlar darak Yedesi af olur mu ya? Bir de ömreye gidiyor ya. Kalle gidiyor seni ya. Ana babasına dargın. Ana babasıyla dargın adam var. Ömrüye gidiyor ya. Bunun durumu ne oluyor? diye bunu açalım. Allah kabul eder bunu ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya? Ne yapacaksın yapacak ana baba. Kafir de olsa, müşrik de olsa, buna abi ne olsa olsun anneli kendine diyor. Senin doğumuna vesile olur. Sen ona zahiren mutlaka hürmetini, ikramını, tazimini aynen yapmak zorundasın. Senin baban sarhoş da olsa, diş sisi de olsa, beni daha fazla da konuşturma, ananda kötü yolda bile olsa, senin ona bağırma hakkın yok. Duvarla hakkın yok. Bağırma hakkın yok. Ne olmuş senin doğumuna vesil olmuş, Kur'an-ı Kerim'de Müslümansa, iyiyse, takmaysa deniyor. فَلَا تَكُلْ لَوَا اُسْهِنْ Üst deneyeceksin. Ayette kayıt yok. Anan, babansa seni doğurmuşsa, sadece seni doğurmamışsa analık, babalık yok üst anda. Doğuralıdır ana baba. Kardeş, bak gerat dedesi geliyor. anne, babanne, dedeler ne kadar yukarı gitse de hadisleride dahildir. Onlara da isyan gerat dedesi rahmete mani olur. Haa! Anamın, babamın şerata uymayan istekleri var. Nedir isteği? Anam diyor ki, Efendi Hazretleri derdi, bazı analar var kızına diyor ki, çarşaf giyersen sütün sana haram olsun. Yav, kafa dersin kebahaneye gitse demiyor, çarşaf giyersen sütün sana haram olsun. Efendi de dedi ki mübarek, senin gibi sütün bozuk ana. <gülüyor> Doğru derdi mübarek. Sütünde bir bozukluk var ki sen böyle ne konuşuyorsun? Amma ve lakin, o kızın yine de ona itaat etmesi zorunlu değil. O ile çarşafını Diğer ona isyan eder, yani isyan eder Allah için isyan eder. İtaat etmez, itaat etmez ama bağırıp çağırma hakkı birine ne diyecek? Anacım, manacım yapışacak, sarılacak, öpülecek, korkmayacak, idare edecek. Nereden anlıyorsa şey işte ne diye, par yani ne bir imkanı varsa baban dedi ki efendim namaz kılma. Ya baban namaz kurmaması engelelemez. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur, kardeşine göre. Ama sen yine de ne konuşuyorsun lan, ulan babaya böyle lanman gelir mi? O da namaza karşı, neye karşıyse karşı, Allah hidayet versin. Sen yine babacığım, Ya sen İbrahim Aleyhisselam'ı görmedin mi? Tut tapan babasına ne diyor? Hey He? babacığım demiyor mu? Ne diyor? Ya evetiyi, ey babaciyim. İbrahim hacım ne demedi? Baba, ne deme? Ya evetiyi, ey babaciyim. Bak şimdi babasına vaat ediyor. Nasıl vaat ediyor? Diyeceğim bu duvarla yersin ya, ve lahyu düşer, ve lahyu niye gece ya, işitmeyen, görmeyen, senin başından belayı defedemeyen mian, bu tara taparsın? Ya evetiyi, ey babaciyim. Ya da bu şeytan, şeytana tapmazsın. اِنَّ شَيْفَ عَرْكَانَ الْرَحْمَانَ اَعْصِيَا Şeytan Rahman'a ası geldi. He? Şöyle diyor, şöyle diyor, şöyle diyor. Hep babacığım. Babası ne diyor? Veyahar cüvenlik, seni kaçtığacağım. Öyle babacığım, ne evet. Ey babacığım, selamünaleyh. Tabi o zaman Müslüman olmayana selam verilmeyeceği hükmünü bilmediğinden yapıyor. Yoksa verilmiyor. Bana müsaade, eyvallah. Bir de diyor? Allah beni yasaklamadığı sürece de asfını istiyici. Ama Allah yasakladı, af isteyemezsin. Tamam, asfını isteyemedi. Ne zamana kadar? Öldükten sonra. Ölmeden evlen ne Ya Rabbi, affedilecek hale getir, İslam'a çevir. Amin ama öldüyse baban kafi olarak Ya Rabbi, babamı affet demek caiz. Değil. Çünkü neden? Müsrif öldüyse istiğfar caiz. Değil. En yakın arada olsa. Ha, şimdi... Sen baban namaz kılma derse kılacaksın. Sakalını kes derse kesmeyeceksin. Sakal tıraşı haramdır. Sen babanı dinleyemezsin. Resulullah dinleyeceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama babana da ne diyeceksin? Ha babacığım sarı kucağına mı? Konuyu asla konulara değiştireceksin. Kavgaya, gürültüye girip de bağırıp da sesini yükseltmeye sebebiyet verecek diyaloglara girmeyeceksin. Konuşmalara girmeyeceksin. Bu siyaset Allah Rabbi, Allah'tan anamız, babamız biz İslam'a aykırı işler güzel istemedi de biz de rahat ettik elhamdülillah. İçimizde ve dinleyenlerimiz arasında ana babalarından İslam noktasında sıkıntı çekenler varsa mübarek Kâban ay hürmetine gelecek ve rahat ötesi hürmetine Allah'ım analarını, babalarını onların salahına çevirsin. Tayrına çevirsin. Çünkü bu zor bir şey. Ondan sonra velâ illâ müdümün dimonihanlı benim. içmeye devam edenler, devam edenler burası da dikkat. Bu zamana kadar içiyordu. Berat gecesinden bir gün evvel bir saat evvel bir dakika evvel bir daha ağzıma koymayacağım ya Rabb'i söz veriyorum diyor. Celvetti. O Berat gecesi defterini alır, baratını alır. Ama içkiye bir daha devam edeceğim. Berat gecesi istiyorum ama öbür günler devam edeceğim niyetinde olanlar Tevbesi kabul olmak, çünkü tevbe demene lazım, döneceğine dair Allah'a söz vermesi lazım. Ondan sonra zina, adam öldürenler, Allah Allah, Ya Rabbelah, katil! Bazı hadis-i sevgilerine buyuruyor, ''Efendim, daraat kecesi, mağfiret isteyenler afedilir, kime ne isterse verilir? Kim daha niyetimiz o zihha elmüştük. Şirk koşanı va'de dedik. Cenaset uzvuyla zina edenler. Ne demek cenaset uzvuyla zina edenler? Tenin zinaç ise av olur. Gözü av olur. Kulak zinasi av olur. Ama cenaset uzvuyla zina ne demek? gerçek zina yani. Cenaset uzvuyla zinadan ne? dava tedavisi av olmaz. Ancak tövbe edenler. Abdullah namı hadisinde Rabbiyallah ana İlleşme iki dişaf olmaz, biri müşahın kim tutan ve katilmez adam öldürenler Ya Rabbi, e ben adamı öldürdüm. Adam öldü. Hem de kasıtlı zaten, kaza ile ölen buraya girmek. Kasıtlı öldürdüm, hafif yaptım, çırptım, ettim neyse. Şimdi benim tevdem yok mu? Şimdi efendim kardeşim, sen bundan pişman mısın? Pişman olacaksın. Adam ne diyor? Şimdi ota diyor, o adam dedilerin kafamı bozdu, zilimi bozdu diyor, gidi diyor. O zaman senin tövben yoktur, çünkü düşman değilsin. Çok düşman olacaksın, Allah'a emanet Eşerat devletinde değiliz, kısas da kullanılmıyor. Dolayısıyla senin canın kalmış, kendi kendine de inkar edecek değilsin. Dolayısıyla tek çare kalıyor, tövbe edeceksin. edeceksin, çünkü zina ayetinde de, adam öldürme ayetinde de, orada şirk de var. İllâmen Kabe tevbe edenlere yine de Rabbim kapı açıyor mu? Açıyor. Peki bir adam 100 senelik kevur olsa, şu anda Müslüman olsa iman etse, bu adam af oluyor mu? Af oluyor. O zaman Müslüman da tevbe edersek, kesin tevbe ederse af olur. Cinayet günahı bile olur mu? Af olur. Ama pişman olacağı. Onu hatırladığı zaman içi yanacak. Yoksa o adam niye karşıma çıksa yine öldürülür? Bu adamın kabul değildir. Şimdi düşman olmamış. Bir daha da yapmamaya kasıtlı olacak. Ondan sonra içki meselesine esrar da dahildir. Bir damla olsa bira da dahildir. Diğer içki maddeleri de dahildir. Kiner de dahildir. -e Eroin, kapayın bunlar da dahildir. Uyuşturucu madde kullananlarda feraet dedesi af olmaz. Ondan sonra, yine hadis söz taşıyanlar, Bir adamın lafını, ifsat için, ara bozmak için öbürüne taşıyor, memleketi birbirine katıp karıştırıyor. Millet onların yüzünden ne kavgalar çıkıyor, ne olaylar çıkıyor, aileler yuvalar dağılıyor. Bu söz taşıyanlar, bu gıybet, dedikodu, iftira, memmanlık, kaptattık, hepsi bir arada birbirine bağlı şeyler insanlar farkında değilken gizlice dinliyor sonra duyduklarını başkalarına anlatıyor Allah Allah gizli kamera buraya giriyor mu? he? gizli kamera koyuyor milletin görüntüsünü çekiyor ya görüntüsünü konusunda neyin çekiyor? sesini çekiyor niye dinliyorsun sen bu adamı? Allah Allah örgüt çekiyor ya eğer ki sen bir adam terörist haberi alırsın. Bomba ihbarı alırsın. Bütün milleti öldürecek o cani teröristi takip edersin. Onu anlarım. Bütün millete plan kur. Keşif şey kur. Proje kur. Kamera kur. Herkesi dinle. Adam karışıyor konuşuyor ya. Kızını konuşuyor, çocuğuna koyuyor, dinle. Vallahi yap olmaz. Billahi yap olmaz. Sabah evde tekitsin sahip olmaz. Bak. E burada söylüyor, kitap söylüyor mu? Ben bunu kitaplardan aldım. Çünkü daha kat, giriyor. Laf taşımaya giriyor. Bir de laf taşımayı bırak. Başka bir dükkanı soru nereye atıyor? İnternete atıyor. İki kişiye seviliyor, iki milyon atıyor. E bunlar helak olmuşlar. Be. Allah sevden asıl etsin. Allah istehetsin ama onlar işaret ettiler. Memleketin, milleti perişan eden adamlar var. Ya o kadar ucuzlamış bu cihazlar. Mafya var, hareketler. ettiler. Başın 20 lir, dolar. 50 dolar, 100 dolar, kimisi, 100, kimisi falan. Böyle kadar bir kastet koyuyor biri milyenler ya. Niye? Sonra onu şantaj yapacak. Ne için? Sen böyle dedin de benim de elimde seçim var ve dedin ver bana şu kadar para. Allah Allah. Neler oldu ya? Teknoloji ilerledikçe günah çeşitleri artıyor. Allah şerlerinden muhafaza olsun. Ne diyelim? Evet. Ondan sonra ben dün insanlara Laf taşıyanlar, lafları başkalarına inetenler. Ara bulmak niyetiyle, insanların arasını bulmak niyetiyle yalan bile caiz mi? Bunlar ne yapıyorlar? Adamın doğru dediğini dese arayı bozamayacak. Arayı bozmak için doğru, yalan söylemek caizler. Bunlar ne oluyorlar? Bozmak için yalan söylüyorlar. Düzeltmek için yalan caiz. Bunlar bozmak için yalan söylüyorlar. Çünkü doğruyu söyleseler. Onlar ile konuşmamış, onlar ile konuşmamış. O zaman işsat olmaz. Namus. Irh ve haysiyetleri rencide edecek iftiralarda bulunanlar. Irh. Namus erkeğin, kadının, adamın, kızının, çocukunun, buçunun. Efendinin namusunu, haysiyetini rencide edecek iftiralar, ve rahat gecesi af olmaya manide. Gıybet. Büyük günahlardan olduğu halde Alimler diyorlar ki, genel manada gıybet buraya dahil değil. Yani genel manada gıybeti de buraya sokarsak, deraat gibisi hiç hafı olamaz. Doğru mu? Genel manada gıybeti buraya sokarsak, ama özürleri genel değil bak, öbürleri söylüyoruz, istira. Ben kimseye istira atmadım arkadaş bugüne kadar. Bak, Vallahi billahi atmadım, şüresine şey geldim, istira atmadım ben. Atmam. İftira çok keyifli bir şey. Kimseyi ciddi dinleyip ona bunu aktarmadı. Bak bu deminkine çok tehlikeli şey. Mamus, uz, haysiyet milleti, tip böyle bir şey yok. Ama şimdi gıybet dersen ben hayatımda gıybet yapmadım diyemiyorum. Bak diyemiyorum. Siz de benden ne dersiniz sen oradan? Tam böyle olunca kurban olduğu alimler şefler de demişler ki genel gıybet buraya dafil değil. Biçek çaresi var. Berat gecesi diyecek ki ya rabbi beni de affet bu zamana kadar gıybet ettiklerimi de affet 27 kere bu duayı yaparsa 27 kere Allah'ın ağzı ne? "Benim müminin ve müslümanların, müminlerin dilidir." Ya ka ya Türkçe'si. Ya Rabbi beni de affet. Gıybet kek kardeşim Müslümanların tümünü affet? 27 kere dua et. Gıybeti şeyinden bu şekilde beraat gecesi, tehlikeden kurtaranı af olmamak tehlikesi çok büyük tehlike. Ancak, diyor ki alimler, Allah dostları, velileri gıybet ettiyse, bir de şeriat alimi, hafız ve alim olup İslam'a hizmet eden ilim adamlarını gıybet ettiyse, o beraat gecesi af olmaz, özel helallık alması lazım diyorlar. Ama genel manada olursa, Onların asrını Allah'tan isteyerek kurtulabilir, diyorlar. Ama dilbetini edinmezse değil. Beraat gecesi geldi, nereden bulacağım belalı kalacağım? Bin kişiyi dilbet etmişim. Adam zaten sabah namazına kadar telefon dikler. Adam da diyecek, ki niye böyle dilbet ettin? Mevzi neydi bakı? Helal değil mi? Düşüneceğim bakı. Ahaa, berat gecesi bitti zaten, onunla uğraşacağım şimdi. En iyisi dilbet etmesek daha iyi olmaz yani, niye uğraşalım adamla? Heykel tıraşlar. Kıyamet günü en şiddet, eşit günlerse, hadi haberin yazar kıyam, el musallığı bu, heykel tıraş eğer ki manzara falan değil de canlı insan hayvan heykelinin tümünü yaparsa, yaşayacak şekilde huzurlarıyla kıyamet günü bundan büyük azap bir şey yapılmayacak. Ancak Peygamber öldürenlerle bir bu heykel tıraşlar. Peygamber öldürenlerle bir azap kadar. Mevla böylece ki can ver buna bakayım, adam can veremeyecek, can ver buna bakayım. Ebebi atat. Matacağım belki. Onun için onlara da Allah Tevbe nasip eylesin. Amin. Ne diyelim ya. Ağaç ve manzara cansız tasvirleri buna dahil değildir. Ama kanatlı at gibi uydurma bir zügür olsa yahut kafasız bir deve kuşu gibi yaşama imkanı olmayan bir heykel olsa bu hadisteki en büyük lanete girmezse bile sakınmak gerekir. Sakınmak gerekir. Fotoğraf çekiyorsunuz ya. İşiniz iki bincesini çektirelim. Önemli hocam ben seninle bir eski Fotoğraf çekenler, çektirenler. Kamera çekimleri, efendim, buna dahil değildir. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Bir sureti tasvir ederse. Fotoğraftaki ve kameradaki çekimler nedir? Eser bırakan, iz bırakan, çizim ve yapım değildir. Dolayısıyla, <gülüyor> Şimdi mesela, sen adamın heykelini her tavuk ile çek, çizmiş bir şeyini yapmışsın, Mevlâ'da ne buyuracak? <gülüyor> <gülüyor> Yarattığınıza can verin. Yani bir şey yaptınız, ortaya çıkarttınız ama can veremediniz, can verin. ve kamera gibi çekimlerde bir şey ortaya çıkartmak görünen bir şey yoktur ki, bu yaptığınıza can verilmez. denmez. Ondan dolayı burada kast edilen nedir? Heykeldir. Efendim, haned-i mezhebi nedir? Zorbet olmadıktan sonra sual çekimlerden de efendim bir ihtilal edebilir. Ama Maliki mezhebinde vesaire mezheplerde fotoğraflar ne dahildir? Gölgenin edilmesi dahildir. Onlar diyorlar ki aynanın karşısına geçsen bir dakika durdun resmin orada durur mu? He? Haram mı? İki dakika durdun, üç dakika durdun, efendim sonra senin kapı çalınsa ne yapmazdın? Aynaya bakmadın kapıyı, açmazdı. Aynaya bakmak sinnet mi? Yolda bile ayna taşımak sinnet mi? Sönnet. O zaman diyor ki, bunun resmini çekmek de, bunu işte üç dakika duracağım, orada, otuz dakika dur saygınmak için bunu otuz sene tutuyoruz. Yani o resim nedir? Aynadaki görüntüdür. Sen nasıl ki orada dursan sana üç dakikadan sonra haramdır. Çekil oradan geliyorlar. Maliki Mezebide, alimler, Seyyid Maliki Hazretleri de bunların. zillim, fotoğraf, gölgenin durdurulması tabiindendir. Bu bir aynadaki surettir veya gölgedeki sudaki çıkan bir surettir. Öyle mi? Ama bunun durdurulması mümkün olmuş teknolojik şu andaki imkanlarla. Bu evvelce durduğunca duruyordu, çekilince gidiyordu. ama şimdi onu durdurmuştur cihaz. E, onun onu orada durması ve görünmesi ve ona bakman caiz ise onu durdurup da saklamanda caizdir demişlerdir. İsadımız Hacı Muhammed Hazretlerinden. Akhir eee tek vası, son görüşü buna kaide olmuştur. Kendisi de görüyorsunuz, Çekilmiştir, izin vermiştir, çekilmesine izin vermektedir. Biz de bu kameralar çekiliyor. İnsanlara bu sohbetler kalacak inşallah. Fayda olsun diyor. Ama ben hayatımda bir kere doğum günü kutlayıp da kameran namara çektirmedim. Hayatımda hiç böyle bir özel günde bir kameram yok. Ama binlerce bazı şey var. Çünkü bu insanlara kalacak faydalı şeyler. Ama siz bu işlere dikkat edin. Çünkü anımız olur, kızımız olur. E, demir geçen ayda burada değil. Telefonda onun kalbi kalıyor. Telefonu satıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Karınızın, kızınızın resimleri de oradan birilerine geçer. Kamera özel gün dersin, saklarsın. Sonra ölürsün kalırsın bir şey olur. Onlar birilerinin geçer. Kadının yani e, ne lüzum var? Ancak böyle bir durumda tesettüre riad etsin. Oğlumla kocam var olsa bile mutlaka örtülü olsun madem neden? Yarın bugün bir mahremi olmayanın görme ihtimali olduğundan bunlara da dikkat etmenizi tekrar tekrar söylüyorum. Ondan sonra sihir. Büyü yapmak. İşte yedi ocakları batıran yedi günahtan sakının. Birisi de sihirdir. Birine büyü yapmış olmak Allah muhafaza etsin. İnsanı ferahat gecesi aslına mani olur. Allah, Allah Allah. Bir büyünün çeşitleri var. Ancak bir insanı kalbini ışındırmak için kendine aşık etmek için bile yapılsa büyüne bir büyü? büyü? Haramdır. Ama sen İdrisiye'de yazmışsın, şu duayı okursan falanca seni sevsin diye. Kardeşim ben İdrisiye'de ne yazdım? Allah'ın ismini yazıyorum. Sen Ya Rabbi desen, falancayı bana sevdir, beni ona sevdir diye dua etsen, bunun içinde Yasin okursan katil indireceksin, isim okursan. Bu büyüdü ki, bu zikirle duadır. Büyü nedir? Büyü özel muameleleri vardır. Eğer ki, Allah muhafaza etsin, Kur'an-ı Kerim'i kanla yazarlar, kanla, kan fiştiktir. Kan Necasettir. Hatta dediler ki saptan kendi kanıyla mı Kur'an yazdı bu Yanlış etti, Allah affetsin. Son nefesinde Kelime-i Şehadet'e gittiği için ben bir şey diyemem. Kelime-i Şehadet'i duyduk adam idam edilirken. Ama tabii haram bir şey yaptırdı o zaman. Ben duyduğuma göre. Biliyor musunuz öyle bir şey? Kendi kanıyla Kur'an yazdı Kan necasettir. Onlar büyütüksün diye kanla e, yazdırıyorlar. E şimdi kan gibi necasetle Kur'an yazmak, Kur'an-ı Kerim'i tüsliye ne diyor? Senin diyor kocan sana döner diyor. Veyahut da diyor o adam diyor senin kocan o kadını bırakıp sana döner. Veya kocan da dönüyor. Diyor ki adam karısını bırakır sana döner. Buna böyle mi almışız yani? adamı karısını da bıraktırırlar. Onun için ne yapman lazım diyor? Kur'an'ı çöplüğe atman lazım diyor. E sen Kur'an'ı pisliğe atarsan ondan sonra sonra papazlara gidersen öbürü hocalar çözememiş bunu papaz çözer. O da papazla bozdurmaya gidersen bunlar Berat dedesi insanın ah olmamasını gerektiren, rahmetten mahrum eden, nameti icap eden büyük günahlar Bu sihirin çok çeşitleri var. Allah muhafaza etsin. Bırakın şu cincil, cincilerle, bincilerle bakmayı. Ben size bu kadar kitapta dua yazıyorum. Allah'ın esna-ıslahısını yazıyorum. Kurban olduğunuz ismi neye yetmedi ya? Neye yetmedi ya? Okuyun Allah'ın ismini zikredin ya. Bak ferahat gecesi. Kehanet. Gelecekten haber verenlere gidenler. Efendim, ee, geçmişten haber veren tecrübeye dayalı tahminde bulunanlar buraya girmez. Ama gelecekten haber veren efendim bunlar buraya girenler. Burada 253 sayfada bilgi var. Çalıntı malları bildiren arraflar var. Bunlar tecrübelere ve cinlere dayalı haber verilmezse çalınmış bir şeyle kayba girmez. Çünkü onu gören var cinlerden. Çalındığı için olay olmuş zaten. Gören sana söylüyor, insanın biri görse gibi, gördü tanığı gibi. Dolayısıyla o buna dağıl olmaz. Ama onların verdiği haberler de hata uzak kalmaz. Çünkü cinler çok yalan söylerler. Der sana ki senin parayı karın çalmış. Hadi bakalım 40 senelik karını sana boşaltırmamız lazım. Oğlum <gülüyor> için sen de diyeceksin ki çaldıysa da bizim karı çaldı. Ne yapalım kardeşim diyeceksin, nikahı zedeleri Yani bazı kere cinler ortalığı... Tarıştırmak için çok da yalan. Söyleyeyim, nerede bulacaksın çok takva sahibi bir cin olacak da, kanalı sağlam olacak da, biz insan bulamıyoruz. Sen cini nereden buluyorsun bu kadar sağlam tamam. kanalı? Evet. Gelecekle alakalı bilgiler, Erbiya Allah verirse, Allah dostları, Mahmutayla Nazır gibi zatlar. Şu olacak, mesela, Eciin, Yağmur, Efendim Hazretleri dua edin yağmur yağacak, yağar. E dua edin yağmur bakıyor böyle, bakıyor da gelelim tamamına bakıyor, bulut yok. E fübâret, görünmüyor. Görünmüyor yağmur. Ha şimdi Evliyaullah'ın gelecekle ilgili verdiği haberler cehanet tabiminden değildir, şeramet tabimindendir. Çünkü bunun ayette, hadiste örneği var mı? Tamam. Bu Hz. ı Selam'ın peygamber miydi? E Değildi. Allah ona ne bindirdi? Korkma oğlun geri gelecek peygamber olacak. Dedi. Muşasi hanım kaç yaşta peygamber oldu? Türk yaşında. Daha yeni doğmuş çocuğun peygamber olacağını sandığa koyup da ırmağı atarken ölüp ölmeyeceğini geri geleceğini Allah bildirdi mi? E bindirdi. O peygamber değildi. Kadındı. Demek ki keramet haktır. Ondan sonra efendim ne bileyim ne kadar ilimler var burada ya? Kürt durmak. Çin tutma gayrı, küs durma gayrı, faize işrar, Allah Allah. alan da veren de Resulullah, Allah'a Peygamber'e harb olur, onun içindir ki, ferahat dediği sahabı olmazlar. Ama ne yapayım, ben söyleyeceğim, faizli bankaların, faizli bankaların, faizli muamelelerin, başka işte kitap yazdım, faizli muameleler, Nelerden neler var o kitapta, hepsini yazdım işte. Kâtikliğini yapanlar, şahitliğini yapanlar, buralarda çalışanlar, buraya dahildir gelmiş, Bundan dolayı aman arkadaşlar, el rüzgü Allah, haramdan da gelir, helaldan da gelir. ama siz helalından arayın, haram olan işlerde çalışmayın, günahen evvel bırakın, helal iş arayın. Kast edenler, olanlar alanlar. Müşvet verenler, hırsızlık yapanlar da beraat gecesi af olmaz. Nasıl durumunuz? Vallahi ben gıybetin kişinde hemen hemen atlattım da şuraya kadar iyi geldim yani. Fakat bu gıybet gecesi de biraz şey etti. Tamam. Ticarette ıdırap. Bu ne demiş? Yalan yemin edip malını değerlendirenler. Hı. E yapmayız Allah'ın izniyle ya, öyle olur mu ya yalan yeminle. Memleketleri kurutacak bir günah. Ticarette alışverişte aldatma, eksikme, artırma suretiyle ticarete haram katmak. Allah muhafaza ya. Anlatıyorum size. Şey. Arabanın kaportaya ekmek koymuş. Adam abu bozuk araba ya. Böyle vuruyor diyor. Vallahi bu arabada ekmek vardı ya. Yeni <gülüyor> içinde ekmek vardı. Ulan bir inek satacaksın bir buçuk tonluk. Urmandamılar. Veya... Ne insanlar var ya, işte 2000 lira, işte, lira istiyor, üç lira istiyor. Gitmiş yine gözüne yedi lirayı toptan göstermiş böyle. Onlar da adamı, vallahi billet 7000 lirayı göstermiş diyor ya. Ulan şey yapma ya. Bu berat dediği sıfatlar mı bunu ya? Yüz vekat, bir iki yüz vekat kılsın ya. Ondan sonra efendim, başka asgari olmayan haberler, uydurma suretiyle haksız zaten elde etmek. Buna şimdi ne diyorlar? Piyasalarda, İzlediyorlar ona. <gülüyor> Esip edilasyon, gavulca bir laf, Türkçesi ne bilmiyorum. Yani dalgalandırmak, piyasayı dalgalandırmak. O çıkacak, bu inecek, kişi öyle oldu, battık, çıktık. Millet, borsa ara bora, zavallı gariban. Dalalara dalalara, kitlemek ne dedi? Bakın garibanın 5 lirası ne olmuş yani? O arada adamcağız kaybetti parayı ya. Bir işin var senin de borsada kardeşim? Borsanın cihacı olmadığını yazdık çıkamaz zaten ya. Senin ne işi var Müslüman adamsın ortada? Kumar gibi işler. Şirketler hakiki değil. Hepsi uydurma. Hisseler hakiki değil. alım satımlar hakiki değil yani. Bu olmaz ki ya. Şairlik. Anaa. Burada şair var ya. Necip Fazıl ne olacak? Kurtar inşallah. <gülüyor> Bilmiyorum bak. O kurtar inşallah. Biraz doğruları yazdım. Ama bu şairler. Hangi şairler? İslam'ı ve Müslümanları net eden... İslam'a yardım eden şairler ne olmazlar? Mahrum olmazlar. Ama şiirlerinde ve şarkılarında kahpe felek nerede diyenler? Adaletin nerede diyenler? İslam'ın tanrıya bilmem ne diyenler? He? Bunlar maalesef rahat dedesine av olmazlar. Bu şairlerin şarkılarını söyleyenler bir de i̇şte bunları eskarlanıp da dinleyenler. Yani eskarlandın he? Yani cehennemde bir eskarlanacaksın ki sen. Hakiki eskarı orada göreceksin bakalım. Sigara da yok ki çifttüresin. Hep bana peş zaten. Neden neyi çifttüresin? Eskarlanmış. Ne eskarlanmışsın? Allah'a dedi kader bu kahpefelek. Haşa ve kella. Ya Rabbi ya Rabbi. Ve siz bugün o ne dehar? Adem oğlu fele sever. Onun felep diye sevdiği benim. Çünkü felek yaratmadı, melek yaratmadı. Ananı da alan Allah, karını da alan Allah, mananı da batıran Allah. Öyleyse yaratan Allahsa rıza göstermek lazım. Kime söylüyorsun ya? He? Ama bu şairler, İslam'ı öprüne uygun olmayan şiirler maalesef Mehmet Akif bile kafayı karıştırdı. Mehmet Akif'in sefahatta bir şiirleri var. Allah sesini. Allah affetsin, bile durumda zor yok. Ne diyor Mehmet Akiz mesela? Diyor ki, ağzın kurusun, yok musun el adli ilahi diyor. Rahmet istiyoruz, ateş gönderiyorsun diyor. Rahmet istiyoruz, ateş gönderiyorsun diyor. Kosova'nın memleketi işte, Volkanlar yanmış, oraya yanmış, buraya yanmış. Ne olursa olsun kurban oldum Allah'a. Ağzım kurusun diyor, yok musun ey adli ilahiydi? Hiç yok olur mu ey adli ilahi? Adli ilahi öyle bir var ki, bu Osmanlı'nın son zamanı bu kadar bozulmasaydı, bu millet hak etmeseydi Allah düşmanı musallat eder miydi? Dört mezet ülküse eder efendi bile, bu memleket bu hale getiren hocalarla şeyhlerdir der miydi? Mesih 60 tane hocaydı. hepsi de allah Meycan altı kişi namaz vardı, gerisi namaz kılmazdı der miydi? Öliyle, rüşvetle istediğin yere kadım ültü tayin olsun der miydi? Cengi'nin ağa'nın oğlu medreseye yazılıp okumadığı halde askerden firar eder miydi? Sen bu kadar bozulursan, Allah'ta da cavru mu sallat eder kardeşim. Adli ilahi vardır. Osmanlı'da yıkıldıysa, yıkılmayı muciz günahlar südür etmiştir. اِنَّوَ عَلٰىٰ اُغَيْرُ مَعْرِقُونَ هَتَّىٰ اُغَيْرُ مَعْرِقُونَ هَتَّىٰ siz kendi iyi halinizi bozmadıkça Allah sizin nimetinizi değiştirmez buyuruyor Kur'an. Sen Müslüman'ın diyen Kur'an'a inanan bir adam senin de keşfli yazmışsın. Bu millet kendi iyi halini bozduğu için Allah nimeti değiştirdi. Peki o zaman Allah'ın ne suçu var bunda? Bütün olayların arka planında mutlaka ne vardır? Ad bir ilahi vardır. Allah, inna la la yazilimun iskale darra. Zerre kadar zulmetmen diyor Allah. Onun için şairlerin ara sıra efkarlanıp böyle vezni kafiyeyi de sonlarını tutturayım diye takıp tuttukları vardır. bize de çok şairlik lazım. Geilir. Koşaralarukemu'l gâvu şairleri azgınlar uyarlar diyor Kur'an. Kur'an'da Şairler Suresi var. Şairlere kimler uyarlar? lan? Azgınlar uyar. Elem cerâ'en yezîn mülâdiyy. Görmez misin her laf hadisinde dolanıp dururlar. ''Yapmadıkları şeyleri söylen dururlar.'' Ayet. Onun için şairin biri bir kadınla nasıl zina ettiğini ağzından burnundan başlamış, her tarafını basırmış, tarif etmiş, hemen kadıya intikal etmiş, şiiriyle beraber getirmişler, zinadan adamı gezmeyecekler, ulan ne uyanık şairmiş, şairlik etmeye biraz da hafızlık lazım, biraz da alimlik. Demiş Hakim Bey, ne var? Size bir ayeti kendine beraber zila yapmadığını ispat ederim. Niye demiş, öyle hemen bu ayetleri okumuş, şairleri azgınlar uyarlar, şairler her laf vadisinde dolanırlar, şairler yapmadıklarını söylerler. Demiş ki vallahi ayetten delil çok kuvvetli geldi, demiş, merahat yani. Evet. O zaman ayet mi ayet okuduğunda yetiyormuş. Şimdi özel mahkemeye gelen, ne ayet çekiyor, nadir ama Allah'ın huzurunda ayet çekel. Onun için efendim biz içimize bakalım. E, Velakin İslam'a Kur'ana, Sünnet'e uyan şiirler var mı? Sahabe kime şiir söyler mi? Ebu Bekir söylerdi, Hamercel. Ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Maalemler şey ara. Biz ona şiir öğretmedik ve maalemler bile. Ona şiir yakışmaz. Çünkü ayetle karışır o zaman. Ama sahabe söyledi. Hatta Hasan, Mesih Hasan'ı bir sahabide ne dedi? Ey Hasan'ım, üç yunyarı o halk Müslüman. Şiir şöyle şu müşrikleri hicret, onların aleyhine, onları bilmezler, cibril yanında beraber destekli olsun derdi. Hazreti Hasan'a minber kurdurdu. Evet, bütün şu minbere, kendisi oturdu. Ben de şiir yakışmaz. İste seherinden iyi söyler. Bana şiir. Et. O zamanki şiir nedir biliyorsun? Şimdiki işte en e, efendim cebri araç. O zaman zirvede, o şiirle bu tarafı yıkıyor, bu da o şiirle o tarafı yıkıyor. Hazreti Aslan bir şiir söylerdi, müşrikler zül olup giderlerdi, helak olup giderlerdi. Onun içindir ki biz bu manada şiire tavsiye değiliz. Ondan sonra şüphelik, şüphelik neymiş? Allah'ın kullarının haklarını çiğneyen zalimlere parayla destekçi olmak için parayla destekçi olmak için kolluk görevi yapanlar. Dikkat et! Şimdi Ya yani Müşurti'nin Türkçesini e, söyleyeyim size, polis. E şimdi bu polis taraf olmaz mı? Bak ne diyor, vatanı milleti korumak için, asa yıkı kesinlikle emin etmek için çalışan askerler ve polisler yarat en başta af olacaklar. Ama sana devlet bir güç verdi diye, sen bu gücü kendi nefsine ve şahsına kullanırsan adamı polis kimliğinle, istihbaratı kimliğinle, efendim asker kimliğinle, insanları çete gibi özel kuruluşlar yapıp da baskı kullanırsan var mı bunlar, var mı, olmadı mı? Neden oldu, ne faali, ne kimse hesap soramıyorum, ne mafya var, ne işler, ne yakalamıyor uyuşturucular, içinde bir emniyet müdürü, bir polis bir ne? Bir şey şebeke çıkıyor, içindeyen her askerden var, Ha Bunları kastediyor. ediyor. Gayr-i meşru, kolluk gücünü gayr-i Allah mahafaz olsun, böyle bir şey olursa, bunlar beraat ve gesaf olmaz. Allah onlara da tevbe nasibetsin. dışına çıkmasınlar. Sen şimdi adama dön şimdi dur. Adam duruyor veya zondur. Kalkıp buna bir jöp vurursan, hukuk hakkını. Adam sana jöp vurmadı ki. Adam sana jop vurmaz, jop vurmaya, jop vurulmaz. E sen şimdi buna adam duruyor durduğu yerde veya ortak geliyor üzerine, ama adam sana bir şey siktirmiyor. E sen bunu gözüne sıkarsan, bu olmaz. Kısasla hareket edilir. Yani o karşı tarafın hareketine göre hareket edilir. Ama şimdi durup duran adam da? Ya adam yoldan geçiyor, durur orada sinirlenmiş, vura vura geliyor. Bir de sana diyor ya, yanındakine yanındaki baburuy. Ya kardeşim. İşe sana diye olmaz yanarsın. Vazifette kuraklığa girersin. Bu işler dikkat ister. Allah razı olsun. Sabrı olmayan, sabrı olmayan, sakinliği olmayanlar asker polis memur olmasın. Asker mecbur olursa, ama sabırsız iş olmaz. Sabırsız olursa zararlı olur ya. Mutlaka alınırken bunların görevine bir sabır teşvik olun. Bir panikliyor mu? Yani bu adam panikliyor mu? Paniklediği zaman ne yapıyor? Önüne gelene vuruyor bu. Ama bari deneyin kardeşim yani önüne gelene de vurma hakkımız yok. Ondan dolayı beraat gecesi bak. Ne bir kâle radyallaha rivâde ediyor. Hazreti Alem radyallaha on gece çıktı. İki de bir çıkıyor evinden köye bakıyor. İki de bir çıkıyor köye bakıyor. Hazreti Alem'imiz vurdu ki dikkat. Davud aleyhisselam Berat gecesi Şaban'ın 15'inci gecesi aynı benim çıktığım şu saatte elimden çıktı semaya baktı. Hazreti Ali bunu nereden bilecek? O zattan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Davud Ali Çelen dedi ki dikkat edin. Ni adet saate buraya dikkat edin. Şu an var ya Berat gecesindeki tehliketli vakit. Ne de Allahu billah acaba hele estağfurullah diyebi lillahi illa kim ne isterse Allah taraf tekesi mutlaka verecek. Kim hak istese mutlaka affedecek. Ancak, malem yedün aşaray, ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmiyorsa. Buraya dikkat edin bak. Bana ne ben gümrükte da çalışmıyorum. E çalışanlar olabilir, dikkat et. Ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmemek şartıyla. Zekat, uçur, fikre gibi İslami hakların dışında insanların karlarından para alanlar berat gecesi ah olmaz. Zekat alabilir devlet. Değil mi? Vergi alabilir. Fitre alabilir. Uçur alabilir. Haklar var. Bu hakların dışında birisi kendi görevini kullanıp da oradan bir şey aşırırsa emanete kıyanet ve berat gecesi af olmaz. Buna yardım yataklı eden, katiplik şahitli gelen Hepsi buraya dâfil olurlar. Hani, eskiyalık yani, eskiyalık gibi ister. Şimdiki modern rüşvetler ama eşkıyalık. Eşkıyalık biliyorsunuz köprünün başını tutardı biri. Ada azarını satar yani köprüsünü tutuyordu. Köprüden mi? geçirtmiyor, bu köprüyü sen mi yaptın? Yok, babanın arsasından mı geçiyor? Yok, E bunu devlet yapmış, millet yapmış neyse. E seni bu köprüden vergi almaya ne hakkı mı? Eşkıya yani. Ünlüme bir hizmete gitmiyor para diye bile Ne demişti işte o orada evliya avlatan biri? Sakarya'nın yatağını değiştirmiş derler. Sakarya oradan atlıyormuş. Henişte köprüden bir de soruyormuş. Demiş evliya avlatan biri. Demiş ki ver bakalım parayı, geçirmez. Ya o dönüştü hakla. Demiş ki böyle. İstersen, işine gelirse. Demiş, efendim... Geçme namet köprüsünden, ko şu seni. Yatma çimki gölgesinde, yersen aslan yesin seni, öyle bir şey yani. Yani çimkiyle uğraşsana git aslanayam ol ya, ne uğraşıyorsun çakalla ya? Ne demiş, namet köprüsünden geçme, atma sıra sudan geç demiş. Tabi evliya olarsan geçersin, öbür türlü ara, ne yapacaksın, parayı vereceksin yani. Allah'ına günah tabii, öbür boğulursun. Ama Allah olursa ne yapmış, Sakarya'ya bir işaret çekmiş, orada köprü boşta kalmış. Ondan sonra, bu taraftan ne olacak? Asladan puru puru geçmişler yani. Süzüktü bu tarafa Anladın mı? Bu bir şekilde haraca bağlayanlar olmaz. El kâinen, gayıttan haber verenler. El şairen, şerahata uymayan söyleyenler. El şahiren, büyü yaptıranlar. El sülküyen, emniyet kolluk görevini kötüye kullananlar. Memurlar. Bu memurlukta çok sıkıntı var. Hakkın kadar kullanacaksın görevini. Nefsine en uzak bir kar çıkartmayacaksın, par çıkartmayacaksın. Ne adamlar var ama sayıları az, Allah sayını çoğalsın. Yani hiç adamlar nefsine ait hiçbir işe sokmuyor o görevi. El cadiyen, kaydı meşru verdik asıllara, el sahibe kübetin, el bir de ne demiş Davud Aleyhisselam, davul, ut, tambur gibi müzik müzik aletleri çalanlar. Yalnız, davud Davut Aleyhisselam burada diyor ki burada çalgılar sencilerle ve iççilerle birlikte farzları kaçırma gibi kafete daldırma gibi müziğin ayrılmaz elemanlarıyla dinleşmesi halinde ve gecesinde bunlar af olmaya değil. Ama adam mehter davulcu. Veya adam ramazan davulcusu. Yani o davul buraya girmez. Ud ve davuldan da ...çıntılırız. Ve bunlarda farz namazları kaçırma, içki masasında oturma, kadın sesi avre, tahrik eden müzik, şehvet içerikli detay bunlar varsa kesinlikle haramdır. Bu haramlardan uzaksa sade bu aletlerin çalınmasıyla da adam efendim mahrum olmaz. İman-ı Mabdisi böyle ediyor. Şimdi burada bir dua var. Allah Rabbe Davud iz zillümen da'âgezî adî ne'yedir elime şerâkezî Her Peygamberin duası makbul müdür? Ve kullu nebilin nisar. Her Peygamberin duası bir kabul. Şimdi Davud Aleyhisselam bir dua etmiş. Ey Davud'un Rabbi olan Allah! Bu gece sana kim bir şey istiyorsa da seninle dua ediyorsa, derat gecesi dua edeni affet. Ve dua, beraat gecesi senden af diyene affet. Bu kimin duası? Peygamber duası. Davud aleyhisselam'a duası. Berat gecesi bir peygamber duası var ki sen o gece dua ediyorsan mutlaka af olacaksın. Peygamberin duası yere düşmez. Burada da neler var neler. Sabah'ın şerif misalesini de alın. Akadinde ne salavatlar, ne dualar, ne zikirler, ne namazlar, ne tarikler. Buradan bakın. Özellikle... Beraat günü iftar için yemek pişirecek hanımlar, sürme meselesi ve vs. faziletli ameller, piriste dolu vakit. Şimdi ben şöyle gibi yaptım, ne günü yapayım mi yani de yapmayayım yani. Şimdi biz önümüzdeki Eylül'ün altısına kadar gelmeyeceğiz. Çünkü bizim atı Ramazan şerifte hümre inşallah gidilecek. Ramazan şerifin yani 1 Temmuz ile 15 Temmuz arası, Hündiye'de gelmek isteyenler olursa 10 gün falan kaldı kayıtların bitmesine. Anca şey izin alabildim Efendi 12 On gün, 11, 12 gün içinde kayıt yaptıranlar arasına bizim sitelerden her yerden ulaşabilirler. Asr-ı Kullak'ın bile gir. Allah'ın nasip eylesin, kabul eylesin, kolay eylesin. Ramazan'da bir ömre benimle beraber hacca denktir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım onunla birlikte haç yapmış sevabı isyan eylesin. Yapamayanlara da nasip eylesin. İmkanı olmayanlara da önümüzdeki yıllarda nasıl eylesin. Amin. Size de dua edeceğiz inşallah. Sonunda bir helalleşiriz. Daha geleceğiz. Eylül'ün altısı, Cumartesi'ye geliyor. Emiş saat? Ne? Açalım. Açalım. 20.55 saat alınmıyor mu? Alınmıyorsa o zaman biz akşam namazda buluşturacağız inşallah. Allah'ın buluşturdu. On günden dese biraz bu gece uzatmış olabilirim ama ne gibi oldu şimdi? İki aylık, üç aylık toptan gibi oldu. Amma alakim. Siz yine haber etmenize bakın. İnşallah sohbetleri e, önümüzdeki günlerde de dinleyin. Lalegül burada çekiyor zaten inşallah. Allah'u rahman. Bundan dolayı biraz uzattıysak da size vazifelerinizi Lalegül dergisinden takip edin. Ramazan sebebim bak, ilk gecesi okunacak dua, Ramazan'ın ilk gecesi bir namaz var, ilk gecesi ne zaman? 28'i? Biri. 28'i? Biri. O zaman ne oluyor? 27'i? Mesela çok önemli bir namaz. 80. sayfada, derginin 80. sayfasında, o namazı kılarsa Ramazan'ın ilk gecesi, bir seneki bütün bela afetlerden korunacağına garanti veriliyor. Alimler denemişler, hak bulmuşlar. Bu mesele 80 zayıfede. Ondan sonra bakın, Berat Gecesi, söylüyorum, şeyde de söyleyeceğim ama, Berat belki dinleyemezsiniz, söylüyorum. Ömre bereket, rızka bereket, bir senelik belaları defetmek için ne okunacak? Üç kere Yasin Şerif olunca. Altı rekat namaz. İki rekatta, her rekatta altı kere i̇hlas Şerif. Bir rekat bitiyor, bir Yasin okunuyor. Yeniyete bakarsınız oradan, işte ömre bereket diyor. İkinci rekat okunuyor iki rekat. Selam veriliyor, bir Yasin Şerif. Bütün rüzga bereket. Yani işler olmaz Ondan sonra üçüncü rekat selam veriliyor, bir Yasin Şerif. Ondan sonra ona ne niyet ediliyor? Bir sene bela görmemek. Ondan sonra ne var? 10 kere okunacak mühim bir dua var. Kitapta da var, dergide de, 74. saydede. Bunu ben sizi sevdiğim için söylüyorum, 74-75. Bir sene, Allah ömrünüzü uzun etsin. Bir sene içinde sevdiklerimiz de varsa onları da öğretin. İnşallah ölümle karşılaştayım. Bir sene içinde belaya karşılaşmayın ve rızık darlığıyla karşılaşmayın. İşleriniz bozulmasın inşallah. Onun için ben size 74. sayfede yazdım. i̇mam bildiği şey Ahmet Değerli'yi. Bütün evliya Allah naklediyor. 6 rekatı kılarsınız. Ondan sonra 3 yasin 2 rekatta bir yasin. Niyetlerini yazdım. Tek tek. Kitapta da var. Bunu yaparsınız. Ondan sonra 10 kere okunacak dua. Bu duada... Çok manasım olsam, Türkçe'sini Arapça okuyamayan Türkçe okuyabilir, 75. sayfaya geçiyorum. Ne diyor burada? Ya Rabbi, diyor, yani ben size özetimi söylüyorum. Benim gibi günahkar kumum senden istemeye yüzüm yok ama, cömertliğim senin kapını gösterdim. Bugüne kadar yaptığın iyilik beni sana ulaştırdı. Bu kadar günaha karşı hala benden riskini hayrını kesmem, benim sana karşı cesaretlendirdiğim, sana gizli olmayan sıkıntılarımı şikayet ediyorum. Sana gör gelmeyen muratlarımı senden istiyorum. Senin benim halimi bilmem diye istememe lüzum bırakmaz. Ey sıkıntıların sıkıntısını açan Allah. Benim derdimi sıkıntımı aç yârim La ilâ illâ te subhâneke illî gündüm <gülüyor> mine Ben de diyorum ki ben zalimlerdenim. Sen zalim değilsin. Bana ne ettinse adalet ettin. Ben kendi canıma yazık ettim. Sen Eyyub Aleyhisselam'ın duasını kabul ettin, Yuhud Aleyhisselam'ın balığın da gamdan kederden helas ettin, müminleri de böyle kurtarıyoruz diye beyan ettin, ben de müminlerdenim, beni de helas eylerim. Ey Yüce Allah'ım! Sen herkese gece iyiliğini anlatabilirsin, kimse sana bir iyilik yapmamış ki iyiliğini anlatabilsin. Ey Celal ve ikram sahibi! Ey Lutuf ve İnan sahibi! Ben burada, Kafadan tercih ediyorum yani. Belki burada başka şeyler yazıyor. Haktaki tercüme okursunuz. Sığınanların, dayanana ancak sensin. Eman dileyenlerin kurtarıcısı ancak sensin. Korkanların, emanı ancak sensin. Şimdi dikkat. Bu dua kaç kere okunacak? Okuyacak. Okuyacak mısınız? Ya ben sizi çok seviyorum. Okumanızı istiyorum. Hakikaten okumanızı istiyorum. Hiçbir şey yapamasanız da bu üç siyasine bunu okuyun ya. Bak ne diyor? Ey Allah! Sen ezelde, ana kitapta, beni, bedbaht, mahrum, kovulmuş, rüzgıdar bir kul olarak yazdıysam, bunu senden başka bilen yok. Yutunla teremine, kötü adamlığını, kötü kaderini, hakkındaki kötü kararını, mahrumiyetini, Yanetliliğimi, hatirliğimi ve rızık darlığımı sür ya Rabbi!'' Sen, anı şimdi deme, Merak Begeş'i oku. Aha, <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi amin deyince olmuyor yani. ''Sen ya Rabbi beni tüm bir kitapta, sa'id, bahtiyar, rızkı boğul, bütün hayırlara muvaffak olan bir kul olarak sabit eyle. Çünkü sen buyurdun, senin buyruğun haktır. Senin bildiğin kitabında, gönderdiğin peygamberin lisanında ne buyurdun? Ya Allah'a inşallah İstediğini silerim, istediğini yazarım. Eğer sen bize böyle bir ayet buyurmasaydın biz sil yaz diyemezdik. Ama madem böyle işlerin var, sil Ya Rabbi. Hayırlı tarafa kaydet Ya Rabbi. Ey ilahım kıymetli Şaban ayının 15. gecesinde hep önemli kazaların, kaderlerin hükme bağlandığı, ezeldeki kararların görevli meleklere teslim edildiği gecede Rasulullahullah sellere yapılan en büyük tecelli hürmetine. 13. gece Allah Teala fiilleriyle tecelli etti. 14. gece sıfatlarıyla tecelli etti. 15. gece zatiyle tecelli etti. En büyük tecelli hürmetine bildiğimiz bilmediğimiz ve senden başka kimsenin bilemeyeceği ne kadar bela varsa biz senden diliyoruz, dileniyoruz, bütün belaları açasın ya rabbil alemin. Sen azizsin, en azizsin, en keremlisin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, ağabeya sahabına salam ve selam eyleye. Bu gece biraz detaylı bir duaya mana verdim. Tercümesi bu kadar pizzarlı olmayabilir. Burada bir tübat olur, söylüyorum şey yani. Biz tabi tercüme de metne bağlı kalarak tercüme yaptık. Nasıl bir dua? Nasıl bir dua? Senede kaç kere okunabilir? Bir sene. Bir gece. O da hangi gece? Berat geçiş. Senede bir gece okunabilir. Yasin ne için okunursa o olur. Bir sene daha ölmemek istiyorsan bir Yasin Şerif. Bir sene daha rızıkta damlut çekmemek istiyorsan iki rekat bir Yasin Şerif. Bela görmemek istiyorsan iki rekat altı konu Allah'ıyla bir Yasin Şerif. Beşine de 10 kere bu dua, ben sizi Allah için seviyorum, sevdiğim için de yazdım, yazıyorum, yaz da kalmıyorum, unutuyorsunuz diye tekrar ediyorum, her sene duyuruyorum, ben de bu kadar yapabiliyorum, Allah beni bağışlasın, size, beni de affetsin, muhafadat eylesin, sizi Allah için sevdiğim için. Ondan sonra, tabi yüz rekat namaz, gününün namazları, gecelerin namazları, Sabahki kitabı şart çünkü derginin yeri kısıtlı hepsini yazamadık Kitaptan mutfaka okuyun panel edin inşallah efendim şehit olarak ölmek ölmeden cennete yerini görmek 70 bin melekle selamlanıp müjdelenmek 700 bin melekle cennette köşke saraylar, binalar imar edilmek bir seneye kadar üzerine günah yazılmamak sayısız sayısız müjdeler ne namazı? ferahat namazı kaç rekat? 100 rekat her vakitte ne okunuyor, on kere bulu Allah. Feciye yetmezse gün düzende yardım alın, faziletinin kaynaklarını kitaplada, dergide de bulabilirsiniz inşallah Allah bakman. Allah Teala Hazretleri şimdiden hazırlanmamızı, aklen, fiklen, bedenen, ruhen hazırlanmamızı nasıl görecek? Oruçlarına dayanmamızı nasıl görecek? Gece namazı ihya ile gecesi ihya muvaffak eylesin. Kembelliği, gevşekliği, işem geçtiği bize icale eylesin. Allah'ım berat et. Bense bu gece bir dua edeyim. Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve's selam ala seyyidil murselin ve ala ashabih vay. ve Ne'udu'nü kavimlen nâriyonaa qavrâv eyle yâme kavlima âmâ. Ya arhâna rahâmin, ya arhâna rahâmin, ya arhâna rahâmin. Uzakken, yakından, kadın, erkek, çoluk, çocuk, toplanıp gelmişler. Şimdi de kaç saatlik yollara dönecekler. Sen bunları görüyorsun. Ya radyodan, internetten de dinliyorlar. Vakitlerin, saatlerini bu zikre, ilme ayırmışlar. Allah'ım benim isteyeceğim en büyük e, duam, bu gece bu kardeşlerim bizi dinleyenler aklımda şu oldu ki, Ya Rabbi, Deraat gecesinde, dinimiz, Dünyamız, ehlimiz, sevdiklerimiz, hazretimiz, ehl-i sünnet ve cemaat meşrutlarımız, Müslümanlar adına neler istememiz rızana uygunsa onların hepsini kalbimize, ağzımıza getir Ya Rabbi. Ne hangi şeylerden sığınmamız rızana muafıksa, sevdiğin, dostların nelerden sığınmışsa hepsinden sığınmayı bize Ya Rabbi. Beraat gecesini bir senemizin tümüne hakim eyle yarabbim. Beraat gecesindeki manevi hali ve bir sene daim eyle yarabbim. Beraat gecesinden evvel şu aklımıza engel olacak. Ne kadar kötü delikler inançta, ahlakta, amelde varsa, kılıktan, kıyafetler, ne kadar sevmediğin, razı olmadığın amel, hasret var ise, Beraat gecesine kadar bir daha dönmemediği gereği o günahlara pişmanlık ve tevbe düzen asıl eyle. Afkımızı nasip eyle, doğalarımızı kabul eyle, hayırlara, bereketlere nail eyle, Şaban-ı tüm bereketlerine nail eyle. 27. gecesi de önemli. Nasıl ki Ramazan'ın 27'si Kadir, Recep'in ki mirac, Şaban'ı kimse bilmiyor, Şaban'ın 27'si çok önemli. Hepsi gecelerini, ihya'ya, bereketlerine nail eyle. Ramazan-ı imanla, sağlık, afiyetle, kayılla, hâlim eyle. Kadir Gecesi'yle, Ya Rabbi! Dostların gibi yetişmeyi nasıl eyle? Dostların gibi muvaffakat etmeyi nasıl eyle? Bayramımızı dostlarının bayramına ayakaya, günahlardan arınmışlıkla güzel bayramına nasıl eyle? Ya Rabbi'lâlebi! Ya Ben bu kardeşlerimi sana emanet ettim. Onları demiş sana emanet ediyorlar Ya Rabbi. Hepimizi hayırla cem Ya Rabbi. Yardımcılarımızı ziyade eyle. engellerimizi icat Hasta kuşat peşinde koşan, dışlanan, devrimcilik sesini keşfedenlere fırsatlarla yağar. Hepimizin maddi manevi dertlerimize cevap, dostlarımıza erda, hastalıklarımıza şifa, kayyum muratlarımıza meahiyetleri eksiyenene, ailelerimizi yar öyle, çocuk çocuk vatandaşlar ile hazire ile beraat dediğimiz bir senenin dönüm noktası ile o şuurla kavuşmayı, sabahına çıkmayı nasibimize cereyle, bağımlı geldilerdi, hani ben azad ile Amin amin bu hürmetler <gülüyor> ve aslimi sallallahu teâlâ. Alâ seyyidina mevlâne muhammimin. Ve alâ aleyhi ve sahâbiye şelleme teslimen. Tezirahul hamdillâ rabbil alemin. Evet, bir ilanımız var. Kısaca ilan ediyoruz. Efendim, Efendi Hazretlerimizin hizmetinde bulunan Marbet Derneği'nin 8 Haziran, Pazar günü, öğle namazını mutakiben Fatih Camii'nde icazet merasım var. Ben de orada olacağım inşallah. Bu icazet farklı. Seyyid İbrahim Ahsani Hazretleri, Sahih-i Müslim kitabının tümünü okuttu. Sahih-i Müslim kitabından icazet var, hadis icazetidir. Türkiye'de pek müşkü görülmemiş, ben de bugüne kadar duymadım. Hem Allah'ın dostu Rasulullah'ın torunu, Seyyid Hazretleri'nin icazetine bekleriz inşallah. Sahih-i Müslim icazetine kadınlara da yer var, kadın erkek, cemaatler davetlidir. Hadis-i şeriflerin ihyası için geliriz inşallah. Allah hayırlı muvaffak eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Halbuki cuma tesisi akşam namazı müteakiben Allah'ın tekrar buluşmayı nasip eylesin. Evet. Bu öndeki arsalar da alındı. Buranın etrafı açıldı inşallah. Elimize gelip dayanıp bir yarımızı kesecek kalmadı inşallah. Bundan dolayı sizinle anlaştık. Dediniz yardım edeceğiz. Onlar da borca girdiler, kapıları aldılar. Uğraşıyorlar. Yardımları esir Şaban benim ayındır, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Rasulullah'ın duasına Allah sizi nail etsin. İslamiyete, el-i bu gibi devlet ve müesseselere yardımınızı esirgemeyin. Rabbim de eczinizi zayet etmesin, fazl Evet, kardeşlerim, benden yana sizlere haklarımız helal etsin. Siz de bana haklarınızı helal edin. Helal ben olsun. Benden helal olsun. Allah Teala rızasını cümlenize helal etsin razabından muhafaza etsin. Amin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bursa cemaati olarak selam gönderiyor musunuz? Evet. Allah Teala aldığımız kabul ettiğimiz gibi tebliğ ettiği yerinde nasip eylesin. Evet. Sizlere de ulaştırmayı nasip eylesin. 6 Eylül'de daha ziyade şevkle, aşkla birleşmeyi buluşmayı evet. müyesser evet. eylesin. Amin. Evet. Amin. Kendilerim. Ya Rıcıhan'ın zana azad eylesin. Amin. Amin. Luhumutbahâ ve yasîn. Efendim, hasta olanlar, acil yarabbi, şu cemaat hürmetine şifalarını ikram eyle. Kanser olanlar, hastalarda olanlar, Allah'ım, öğrenmek için hayırlı eşler nasip eyle, işsizler hayırlı eşler, işler nasip eyle. Allah'ım, bu mübarek ay hürmetine şifalar nasip eyle, cevaplar nasip eyle. Allah tavuk kazası geçirmişler. Hepsini kaldırmaya kaldırsın, ayağa kaldır. Ya Abdel Alemin ve Ya Kavram Nasirin. Aile huzurları ihsan eyle, huzursuz olanların ailelerini isteheli sünnet üzere, zikir üzere cemeyle ya! Hafızı çapanlara okuyanlara keskin zekalar faydalı, ünler nasûlü! Amin! Bizden evvel gelenlere rahmet eyle, kabirlerini uğrayın! Sabahattin adı güzel vefat etmiş ve bu cemaate evvelce gelip, şimdi kabirde bizden hediye bekleyen kardeşlerimiz, ikvanımız, sohbet arkadaşlarının ruhları için buyurun! Eşhedü en lâ lâ lâ lâ Allahü ur rusulül lâ İlahe Muhammed-i Resûlullah, hikm ile muhakkime nefesin, adedemâ uşa'hû Allah, Allah, Allah, ruhleme diye dedik, isâleyle, nur Rabbinlerinin nur'eyle, deredileyle, âle'in âmin, ya Rabbel'âlemîn. Alamin. Sallallahu Alâ Muhammed bin A'lâ, tesbîn Sallam. kecîn-e, l'âvülhamdülillâ, Rabbil'âlemîn, lâş <gülüyor> ınûbdîn ustâb ıl as en var dinen en var din misliman var